Çıkkasıydı. 1 Ekim Pazartesi Yıl 2016, Ay 10, Gün 305, Hızır 179 1438, hicri Muharrem 30, 1432, Rumi Ekim 18 Ağaçları Budama Zamanı Günün Sözü Ruh sağlığı bütün sağlıkların başında gelir. Ruh sağlığının en büyük düşmanı kıskançlıktır. Öyleyse birbirimizi sevelim, ruh sağlığımızı koruyalım. En kıymetli hazinemiz, en kıymetli hazinemizin aklımız olduğunu hiç unutmayalım. Doktor Faruk Bayülke Günün Tarihi 93 yıl önce bugün 31 Ekim 1923'te 1. Dünya Savaşı nedeniyle 3 Eylül 1914 günü ilan edilen seferberlik 365 sayılı kanunla kaldırılmıştı. 53 yıl önce bugün ise yani 31 Ekim 1963'te 50. kez milli forma giyen Lefter Küçük Andoniyadis'e şeref madalyası verildi. Lefter bu madalyayı alan ilk futbolcu oldu. Büyük, sans politique idéologique, est un criminel en puissance nous sommes des révolutionnaires malheur à ceux qui baient leur peuple le gouvernement est là pour servir et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais vous dire que nous ne devons pas tenir le peuple en respect, mais réserver tout le respect au peuple. La liberté, ce n'est pas l'anarchie. Le peuple a droit à la liberté. Cette liberté ne doit pas se confondre. Avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres, pour des profits illicites, la spéculation, les détournements ou les prophètes. avec le pont avec la formule sans para sans le pouvoir au départ elle portera malgré les pièges quand le bancira on on chantera Noël Isidor, Thomas Sankara Le militaire gère, visionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire Je plus de mots dans mon dictionnaire Vise du peuple, pour le peuple, c'est un solidaire Le vrai est dignitaire, intègre, mais pas le sanguinaire La veuve, l'harpélin, le pauvre, en droit au sourire Le bonheur est à nous, par nous seuls, on peut le définir Les pays sont bannés, complotent, il faut le retenir Sankara se pose et ose, inventer l'avenir Capitaine, Noël Isidor, Thomas Sankara Capitaine, Noël Isidor, Thomas Sankara Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices, il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler citon il Président Sankara, Faso, Gine, représentant intègre du faceau actuellement smectière révolutionnaire a par un faux frère C'est à date moins que repos ses eaux, Aussi blanchis que ceux de Norbert Zongo Ville impérialiste, triste, équilibriste Acticien, politique, assassinat, méthodique C'est le vieux nègre et la médaille Chez les vieux pères c'est la bagaille Ils ne savent plus quoi dire Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de respect Pour les citoyens que nous sommes Mais où en sommes-nous Car en nous sommes de consommer Et on nous sommes d'accélérer Comme nous sommes de m'exécuter Les bêtes de somme que nous sommes Se confondent à l'atome de misérable Et les cloches chanlent Pour la liberté et le Je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. La patrie ou la mort. Nous vaincrons, nous vaincrons. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve biz arka planda destek veren Emre Gümüşer'le berabersiniz. Günaydın. Anlayacağınız üzere bugün Ömer Madre girişi yapmadı ve kendisi bir haftalık kısa bir tatil için yurt dışında bulunmakta. Onun yerine bizler burada Açık Gazete'yi devam ettiren ekip olarak bu mikrofonların başında teknik masanın hemen önündeyiz. Devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Çok fazla haber var, çok fazla e, havadisi var. Bunları kaldığımız yerden, geçen hafta kaldığımız yerden aynı şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Eduardo Galeano'nun bizlere anlattığı hikayeler de bir diğer taraftan devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başladığımız Afrika turu, Afrika'daki liderlerin turu e, anlatılmaya ve bizim de onları şarkılarla eşlik etmeye devam ediyoruz. Prezident Thomas Sankara adlı parçayı Smokey ve Avadi adlı iki rapçiden dinledik. Neden dinlediğimizi ise her sabah bu saatlerde olduğu gibi Eduardo Galeano'nun hikayesinden öğreniyoruz. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı. Sankara Tomus Sankara Yukarı Volta'nın ismini değiştirdi. Eski Fransa sömürgesi Burkina Faso, dürüst insanlar ülkesi olarak anılmaya başlandı. Uzun süren sömürge döneminin ardından dürüst insanlara çöl miras kaldı. Çorak topraklar, kurumuş nehirler, yok edilmiş ormanlar. Doğan her iki bebekten biri üçüncü ayı göremeden ölüyordu. Sankara değişimi başlattı toplumsal enerji, gıda üretiminin arttırılmasına, okuma yazma eğitimini, doğal ormanların kurtarılmasına ve çok az sayıda bulunduğu için kutsal sayılan suyun korunmasına yönlendirildi. Sankara sesi yankılana yankılana Afrika'dan dünyaya doğru yayıldı. Diğer gezegenlerdeki yaşamı araştırırken harcanan muazzam tutarların en azından yüzde birini bu gezegendeki yaşamı kurtarmak için kullanılmasını öneriyoruz. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 100 metre derinlikte su aramak için ihtiyaç duyduğumuz kredileri bizden esirgiyorlar ama 3000 metrede petrol aramak için kuyuları açmayı öneriyorlar. Biz yeni bir dünya kurmak istiyoruz. Cehennemle Araf arasında tercih yapmayı reddediyoruz. Bencillikleri komşularının mutsuzluğuna sebep olan insanları ihbar ediyoruz. Bugün dünyada toprağa ve havaya yönelik canice saldırılarla biyosferi mahvedenler cezasız kalmayı sürdürüyor. 1987 yılında o meşhur uluslararası topluluk bu yeni Lumumba'dan kurtulmaya karar verdi. Ve bu görevi onun en iyi arkadaşı Blaise Campaniero'ya verdi. Cinayet ona ömür boyu iktidar getirdi.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 Galeano'nun anlattığı hikayenin ardından şimdi günün tarihine bakalım. 1917 yılında bugün Birinci Dünya Savaşı'nda Bir Şeba e, Savaşı olarak nitelendirilen savaşta tarihin son başarılı süvari hücumu gerçekleştirilmiş. 1917'den sonra süvarilerin başarılı bir hücumu tarihe düşmemiş. Burada belirtiliyor. 1926 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ünlü İlizyonistlerinden Harry Houdini geçirdiği apandisit patlaması sonucunda gelişen karın zarı iltihabı ve kangren nedeniyle ölmüş. Malumunuz 7 yumruktan olduğu da söylenir. Ve 2012'de bu günde Taksim'i yayalaştırma projesinin inşaatı başlanmış. Gerisi de birçok insanın Türkiye'de yaşayan, dünya özelinde yaşayan birçok insanın hatırlayacağı olaylara neden olmuştu. Bugün haberlere dönecek olursak bugün çok fazla haber var. Son dakika haberleri de var. Hemen ondan bir bahsedeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nin operasyon düzenlendiğinden bahsediliyor bugün internet siteleri. Sabah gazeteleri konu olamayacak kadar yeni bir haber bu. Gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay'ın evinde de arama yapıldığı öğrenilmiş. Genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve Güray Öz'ün de, Öz de evleri aranıyormuş. Murat Sabuncu ve Güray Öz aynı zamanda gözaltına alınan isimler olarak da Bugünkü internet sitelerinde duruyor. Şimdiki, şimdi çok sıcak bir haber bu. Ee, CHP milletvekili Barış arkadaşla Twitter hesabından gazete operasyon yapıldığını ve Murat Sabuncu'nun gözaltına alındığını duyurmuş. Son dakika haberiyle beraber başlangıcı yaptık ne yazık ki. Detaylar da gelecektir. Biz de sizlere aktarmaya çalışacağız aynı şekilde. Ve diğer haberlere bakacak olursak kısa bir özet geçelim. Elimizde çok fazla haber olduğu için neler olup bittiğini önce bir özet üzerinden anlatalım ardından zaten vaktimiz kaldığı kadarıyla da bu haberleri aktarmaya detaylarını vermeye de devam ederiz. İtalya'da 24 Ağustos'ta 298 kişinin hayatını kaybettiği ve geçen hafta iki büyük depremde sarsılan iç bölgelerde geçtiğimiz Cumartesi günü e, tekrardan kontrol etmem lazım. Pazar günü de olabilir 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş bunun haberi var. Aynı zamanda e, afetlerden devam edecek olursak Mısır'ın bazı illerin etkisi altına alan şiddetli yaşın neden olduğu sel fedaketi sebebiyle ölenlerin sayısının 18'i yükseldiği belirtiliyordu en son gelen haberlere göre. Endonezya'da da aynı şekilde seller var. Bandung şehrinde meydana gelen sel nedeniyle 3 ülk ülkede 200'den fazla ev tamamen sular altında kalmış. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dakota'daki e, protesto gösterileri devam ediyor. Aynı zamanda Kızılderili oradaki yerlilerin liderleri de kış boyunca bu direnişi devam ettireceklerini söylüyorlar. Polislerin karşısında e, bazılarının tutuklanma, polis tarafından tutuklanma tehditleri de geliyormuş. Oradaki mücadele de devam ediyor. Bu iklim değişikliği ve çevreyle alakalı aynı zamanda doğal afetlerle alakalı olan haberlerin özetiydi. Bir Diğer taraftan da Kanun hükmünde kararnameler nedeniyle ülkeye döndüğümüzde kanun hükmünde kararname yeni çıkan kararnameler nedeniyle görevden ihraçlar ve kapatılan medya organlarından bahsedebilmek mümkün. En az 10 bin kamu görevlisi daha iki yeni kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilmiş. Ayrıca 15 gazete, ajans ve dergide kapatılmış. BBC Türkçe'de son KHK'larla kapatılan basın kuruluşlarının temsilcilerine neler neler düşündükleri sorulmuş. Belki onlardan birkaç. Demeç sizlere dinletebiliriz, söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Bir diğer taraftan da Türkiye Gazeteciler Sindikası'nın yaptığı açıklama var. Ee, kanun hükmünde kararnamelerle yürütülen ülkede demokrasi olmaz başlıklı bir açıklama yapmış TGS. Açıklamada kanun hükmünde kararnameler ile tüm muhalif kesimlere yönelik bir sivil darbe sürecinin oluşturulduğu ifade ediliyor. Ee, bir diğer taraftan da Türk medyasının en kıdemli isimlerinden iki yazar. T24 yazarı Hasan Cemal ile T24'ün kurucusu ve genel yayın yönetmeni Doğan Akın'ın sürekli basın kartları iptal edilmiş. Başbakanlık basın yayın enformasyon genel müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer verilen karar için herhangi bir bildirim yapılmadığı ve gerekçe belirtilmediğinden bahsediliyor devletten 10131 kişinin ihraç edildiği yeni kanun hükmünde kararnameler ile iyi haberde bu tabii ki yani ne tarafından tutarsanız kararnameler ile sözleşmeli doktor, pilot ve devlet memuru olunmasına ilişkin düzenlemeler de getirilmiş. Bir diğer taraftan yeni bir haberde Diyarbakır'da 5 gün önce gözaltına alınan ve ilk kez avukatlarıyla görüşdürülen, cumartesinin ilk kez avukatlarıyla görüştürülen Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın Dün geceye alınan ifadelerin ardından tutuklandığı haberi Gülten Kışanak ve Eşbaşkan Fırat Hanlı dün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Ve savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi e, sulh ceza hakimliğine sevk edildiklerinden tekrar bahsedebilmek mümkün. Ve ardından da tutuklanmışlar. Bunun haberleri var. Protesto gösterileri var bu konuyla alakalı olarak yapılan. Türkiye, e, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları. Kış gözaltına gözaltından alınmasına dönük protestolar devam ediyor diye yazıyor Evrensel'in internet sitesinde. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Milletvekilleri Felek Nas Uca, Çağlar Demirel, Osman Baydemir, Ziyapir, Ferhat Öncü, Meral Danış Beştaş, Selma Arman yanı sıra partinin birçok yöneticisinin katılımıyla gerçekleştiren eyleme çok sayıda yurttaşın katıldığından bahsediliyor. Diğer şehirlerde de var bu protesto gösterileri. Şişli Camii önünde protesto gösterisi varmış yine aynı şekilde bu göz, e, tutuk, gözaltına ve tutuklanma ardından da gelen haberlere göre tutuklamaları protesto etmek için ve polisinde müdahalesi görülmüş. İnternet kesintileri de devam ediyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları'nın gözaltına alınmasıyla Türkiye'nin doğu illerinde başlatılan internet kesintileri nedeniyle kamu kurumları ve özel e, internet sağlayıcıları hakkında suç duyurusunda bulunmuş HDP. Bunun haberi var diken.com.tr'de bundan bahsedebiliriz. Bir diğer taraftan da idam tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara yüksek hızlı tren garı açılışında yaptığı konuşmada idam cezasına onay vereceğini e, söylemiş. Eğer millet bunu istiyorsa biz de yerine getiririz demiş. E, i̇yi haber ise Binali yılların idam cezasının geri getirilmesi konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına hareket edemeyeceğini belirterek uzlaşmanın şart olduğunu söylemiş. Bu da bunun iyi haberi, iyi tarafı. Bu demeçlerin yani idam tartışmasının Avrupa Konseyi'nden de gelen bir tepki var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idam cezasının yakında geleceği yönündeki ifadelerden bir gün sonra Türkiye'de Türkiye'ye uyarılarda bulunmuş Avrupa Konseyi'nden bazı isimler. Bunları detaylarını söyleyebiliriz galiba bugün içerisinde. Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık tartışmalarına ilişkin olarak 2007'deki 367 krizini işaret ederek CHP o gün adam gibi parlamentoda Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptırsaydı Bugün sistem değişikliği konusunu konuşmazdık demiş. Adamlık konuşuluyor yine. Başbakanlık gelir, başkanlık gelirse Türkiye bölünür diyorlar. Asıl başkanlık gelmezse Türkiye'nin bölünme riski var diye konuşmuş başbakan Binali Yıldırım. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki başkonsolos personelinin ailelerine Türkiye'den ayrılması yönünde bir karar vermiş. Bazı gazetelerde bunu görebilmek mümkün. Bunlar Türkiye'den haberlerdi. Aynı zamanda Silahlı saldırı haberleri de var ee, Onları da aynı şekilde Verebilme fırsatı bulacağız Önemli saldırılar bunlar Oldukça trajik ve insanı Korkuya düşüren Saldırılar ee, Dünya geneline bakacak olursak Türkiye'nin e, e, Suriye'nin özür dilerim Halep ilindeki muhalif gruplar Kentin merkezindeki kuşatmayı kırmak için Haftalardır hazırlandıkları Büyük operasyona ee, başlamışlar ağır silahlarla saldırılması gibi bir durum söz konusu kuşatma yaran Şii milisler ve Esad'a e bağlı Esad bağlı e, kuvvetlere büyük çatışmalar oluyor ama bir diğer taraftan da bakıldığında e, hava saldırıları Rusya tarafından gerçekleştirilmiyor gibi bir durum söz konusuymuş Rusya savunma bakanı sözcüsü Igor Konashenkov Rusya ve Rusya ve Suriye uçaktan ait uçaktan 13 gündür Halep'te hiçbir operasyon düzenlemediğini belirtmiş. Bununla alakalı detaylar var Sputnik News'te. Ve bir diğer taraftan da Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir açıklama var. Bu açıklamada Musul'da 2761 aileden 16.566 sivilin yerlerinden edildiğinden bahsediliyor. Bu yerlerinden edilen insanların da büyük ihtimalle Suriye'nin... ...diğer çatışmalardan uzak bölgelerine doğru gittiğine dair çeşitli haberler var. Yemen'de de ateşkes vardı ama bu ateşkesi e, sık sık de delildiğine dair e, haberleri de görebilmek mümkün. Birleş e, Yemen'de e, HDG ile Husiler arasında çıkan çatışmalar ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda... ...bir çocuk 13 kişinin öldüğü ve 5 çocuğun yaralandığından bahsediliyor... Bahsettiğim silahlı saldırı haberi ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yapılmış bir saldırıydı. Aydın'da bir restoranda yemek yerken uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, hastaneye kaldırılan Tezcan'ın ameliyata alınırken kaçan saldırganın da Kuşadası'na yakalanarak gözaltına alındığına dair haberler var. Ee, trajik detaylar var aynı zamanda bu konuyla alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden bahsediliyor yapılan çeşitli açıklamalar var faali saldırganın tespit edildiğini ve yakalandığını söylediği açıklamaları var bunun gibi detayları da verebilme fırsatı bulacağız ama her şeyden önemlisi galiba şu anda yaşadığımız saat farkının tam olarak ne olduğuna dair yaşanan kafa karışıklığı çok büyük bir kafa karışıklığı olmadı da denilebilir ama bir diğer taraftan baktığınızda mesafeler uzadı gibi duruyor Türkiye bu sene saatleri geri almadı. Kararın amacı enerji tasarrufu olarak açıklansa da diye yazıyordu o de Ekonomiden eğitime, spordan borsa işlemlerine kadar çok farklı boyutlarda tartışmalar söz konusuymuş şu anda. 7 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 30 Ekim'den itibaren saatlerin bir saat geri alınmasına son verilerek yaz saati kalıcı hale getirilmiş efendim. 1973 yılından bu yana her yıl... Mart'ta 1 saat ileri alınan saatlerin Ekim'de 1 saat geri alınmasına son verilmesiyle Türkiye'nin artık zamanının GMT artı 3 diliminde sabitlenmiş olduğu yazıyor. Bu Türkiye'nin Orta Doğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkında kalması ve Avrupa saatleriyle Avrupa ülkelerinin saat farkının 1 saatten 2 saate İngiltere'den 2 saatten 3 saate çıkması demek. Yani Hollanda ile aranızda 2 saat var İngiltere'de. Aranızda 3 saat var. Orada yaşayan arkadaşlarınız, dostlarınız varsa internet üzerinden görüşüyorsanız büyük bir problem olacak gibi duruyor. Kiminin iş çıkış saati sizin yemek saatinize denk gelecek gibi duruyor. Ee, Türkiye gibi GMT3'te e, sabit zaman dilimi olarak kullanılan ülkeleri sayacak olursak şunlar var. Irak, Etiyopya, Tanzanya, Madagaskar, Kuveyt, Batı Rusya, Yemen, Somali, Sudan, Cibuti, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Kenya, Uganda ve Katar. Artık aynı saat dilimindeyiz bu ülkelerle. 32'den itibaren dünyanın önünde gelen finans merkezleriyle Türkiye arasındaki saat farkı da büyüdü bu vesileyle. Borsa İstanbul Kapanış Saati itibariyle artık Wall Street'i Amerika Birleşik Devletleri piyasalarını yakalayamayacakmış. Londra, Paris, Frankfurt gibi Avrupa borsaları finans piyasalarıyla ortak işlem süreleri 2-3 saat azalacakmış. Londra'da borsa, bankalar ve iş yerleri 9.30'da mesaya başladığında Türkiye'de öyle tatil olacakmış. Bir de oradan ee, saat fark oluyor. Ee, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç İstanbul'un finans merkezi olması isteniyorsa belli başlı uluslararası finans merkezlerinin merkezlerin işlem saatleriyle senkronize olması gerektiğini bankacılıkta swap sözleşmelerinin borsada ise seans saatlerinin sıkıntıya gireceğini vurgulamış. İhracatta 13 milyar dolarlık kayıp olacağından bahsediliyor. Onu söyleyen de İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyoncular Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrı verdi. 13 milyar dolar alabileceğini söyleyormuş kaybın. Avrupa ile çalışma saatlerimizdeki uyumsuzluk makası daha da açılacak. Öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybedeceğiz. Türkiye saat tanımında ve elektronik ortamda orta doğu ülkesi olarak görünecek. Bu görüntü Amerika Avrupa Birliği'ne girmeyi hedefleyen ve bunun için yıllardır emek harcayan Türkiye'nin yararına olmayacak demiş. Ülke algısını düzeltmeye çalıştığımız bir dönemde alınan bu kararın beklenen faydayı sağlayamayacağını düşünüyorum diye de konuşmuş. Uygulamayla çalışma ve eğitim saatleri de radikal biçimde değişiyormuş. Öğrenciler ve çalışanlar sabah okula ya da işe gitmek için günde olmadan karanlıkta yola çıkmak zorunda kalıyorlar. İlk dersler karanlıkta yapılıyor. Çalışanlar sabahları karanlıkta işbaşı yapıyor. Yurt dışı bağlantılı şirketler personeline fazla mesai yaptırmak ve mesai ücreti e, Vermek zorunda kalıyormuş her yer karanlık yani ee, ama günlük namaz saatleriyle Ramazan ve Kurban bayramlarının başlangıç ve bitiş süreleri bayram namazlarıyla Suudi Arabistan'da aynı olmuş bu vesileyle Doğu Çevirliği'nin yazdığına göre iletişimde de e, ve iletişim ve bilişimde de kaos kaygısı varmış. Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı 30 Ekim'den sonra yaşanabilecek olası sorunları şöyle sıralamış. Bu kararla uluslararası ortak uluslararası uygulamalardan vazgeçmiş oluyoruz. E-posta uygulamaları bir saatlik kayma ile çalışacak. Türkiye'de temsilciliği bulunan uluslararası şirketlerin merkezle iletişimde sıkıntıları büyüyecek. Backup'larda sorunlar yaşanacak. Bilgisayar güvenliği açısından yaşanacak sorunların yanında yeni yama programlar ve yazılımlar da gerekecekmiş. Yazılımcılar iş düşüyor yani bu konuyla alakalı. Elektrik mühendisleri odasından da yapılan bir açıklama var. Kararla Enerji tasarrufunun aksine boşa enerji tüketiminin artacağını, kış saatlerinin kışın sabah saatlerinde aydınlatma ihtiyacının büyüyeceğini, bunun da cari açık üzerinde negatif etkisi olan enerji faturasını kabartacağı sürülmüş. Uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulunmuş. Umarım çok geç değildir. Yasaya aykırılık iddiaları var. Diğer yandan Bankalar Kurulu kararının günde 24 saate Günün 24 saate Taksim'in dair kanuna aykırı olduğu öne sürülerek EMO ve diğer ve bazı diğer meslek kuruluşlarıyla dernekler yargıya başvurmuşlar. Yasanın ikinci maddesinde Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmek için bir saati aşmamak şartıyla yaz saati Yaz saati uygulamaya bakanlar kurulu yetkilidir. Yaz saatini yaz saati uygulamaya bakanlar kurulu yetkilidir. Hükmü yer almış anlamadım. Umarım siz anlamışsınızdır. Yasa bakanlar kuruluna başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve bir saati aşmama kaydıyla yetki veriyormuş. Oysa bakanlar kurulunun şimdi anlaşılıyor. Oysa bakanlar kurulunun yaz saatini süresiz olarak kalıcı hale getirdiği bunun için yasa değişikliği gerektiği kararın yasaya aykırı olduğu tezi gündeme getiriliyormuş. CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgihan kararın eğitim, spor, ekonomi, finans, ihracat, günlük yaşam alanlarında ciddi sorunlar ve risklerini barındırdığını da söylemiş. Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi varmış. Bilgihan ileride doğacak riskler nedeniyle karardan vazgeçilmesi durumunda ortaya çıkacak kayıpların nasıl telafi edileceğini de sormuş. Futbol severler için de e değişiklikler var. Yeni saat uygulamasıyla özellikle Türkiye'de büyük ilgi gören UEFA ve Şampiyonlar Ligi futbol maçlarının gece yarısında doğru başlaması, bitişinin ertesi günün ilk saatlerine sarkması gündeme gelince Türk takımlarının 30 Ekim'den sonra iç sahada oynayacakları maçlarının başlama saatlerinin 1 saat geri alındığından bahsediliyor yine aynı haber içerisinde. Türk takımları maçlarını 19 ve 20.45'te oynayacaklarmış. Evet, bu durum böyle. Yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz açısından da galiba ufak bir problem yaşanacak. Rutinler bozuldu. Bir şekilde halledilecektir umarım. Podcastlerle, bilişimcilerin yapacağı yamalarla, ihracatçıların özverisiyle beraber bu sorunda da atlatabileceğiz gibi duruyor. Ama bir diğer taraftan da baktığınız zaman bayram başlangıç ve bitiş süreleri Suudi Arabistan'da aynı olacağı için kafalar karışmayacakmış. Durum bu. Tekrardan haberlerimize geri dönecek olursak hemen kısaca doğal afetlerden bahsedelim ve kısa bir ara verelim. İtalya'nın 24 Ağustos'ta e, bu sene içerisinde 209 kişinin hayatını kaybettiği ve geçen hafta da e, içinde de iki büyük depremle sarsıldığı iç bölgelerinde geçtiğimiz hafta sonunda 6.5 şiddetinde bir depremin meydana geldiğinden bahsediliyor BBC Türkçe'nin internet sitesinde. E, yerel saatte 7.40'ta meydana gelmiş bu deprem merkez üstünün Norsiya, Norcgia kenti yakınlarında 10 yakınlarında 10 kilometre derinliklerde yer aldığı açıklanmış. İtalyan Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsü depremin büyüklüğünü 6.5 gibi duyururken Amerika Birleşik Devletleri Araştırma Merkezi depremin 6.6 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş. Ama bir tartışma çıkmamıştır umarım aralarında. 0.1 riktar ölçeği yüzünden. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını 20 kişinin yaralanlarını bildirmiş. Çok sayıda binanın yıkılmasına rağmen can kaybının olmaması bölgedeki riskli alanların önceki depremlerin ardından büyük ölçüde boşaltılmış olmasından ötürü olduğu söyleniyor. İtalya Başbakanı Matteo Renzi depremde yıkılan tüm ev ve kiliselerin yeniden yapılacağını sözünde vermiş. Başbakan ülkesinin deprem karşısında cesaretli ve sorumluluk sahibi tutumunda övmüş. Katolik lideri Papa Francesco da yaralılar ile en çok zarar görenler ve aileleri için aynı zamanda ilk yardım görebildikleri için dua ettiğini de söylemiş. Belediye Başkanı Yardımcısı Pier Luigi Altavilla kentindeki Pier Luigi özür dilerim Altavilla kentindeki durumu e, burada bomba patlamış gibiydi şeklinde özetlemiş. Eee Belediyesi Başkanı Marco Rinaldi ise her şey yıkıldı. Bu bir felaket. Arabamda uyuyordum. Cehennemi gördüm demiş. Belediye Başkanı arabasında uyuyormuş. Kastel ee, neden tabii arabasını diyor? Deprem bölgesi olacağı söyleniyor ve önceden zaten bir uyarı gelmiş. Böyle bir durum söz konusu. Habertürk'te sür manşette yazıyordu. 48 saat önceden bildiler 6.5 İtalya'da deprem diye verilmiş. İtalyan uzmanlar cuma günü deprem olabilir diye uyarmış. Ülke dün 6.5'de sarsılmış diye yazıyor. Dün olmuş bu. Onu da hatırlatayım şimdi. Deprem Büyük Riskler Komisyonu'nun tam da işaret ettiği Norsia... Ee, Norkia'da okuyor olabilir Bilmiyorum Ömer Madra burada yok ee, Bölgesinde meydana gelmiş uyarıdan sonra Evler boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı yaşanmamış Hemen Türkiye etkiler mi sorusu Kafalar belirmiş ee, Onu da e, Profesör Ercan'a Sormuşlar Profesör Ercan iki nokta üst üste diye yazıyor ve Tırnak işareti içerisinde İtalya bizimle aynı kırık kuşağı üzerinde Ama bu deprem İstanbul'daki kırıkları etkilemez Demiş Profesör Gündoğdu iki nokta üst üste tırnak içindeyse Türkiye'ye etkileyecek bir fayda değil diye de konuşmuş. Böyle bir durum söz konuşmuş. Habertürk'ün aktardığına göre. Ee, her şey yıkıldı. Bu bir felaket. Arabamda uyuyordum. Cehennemi gördüm diye konuşan belediye başkanı var. Yer yarıldı. Her yerde duman var. Bir facia diye de konuşmuş bir diğer belediye başkanı. Castel Santan. Castel Santan Celo Sul Nera belediye başkanı. Mauro Fallucci e, bu şekilde konuşmuş. Kamerina belediye başkanı. Geçen hafta İçindeki belediyelerin ardından kent merkezinde boşaltıldığını söyleyerek nispeten sakin. Son günlerde yapılan çalışmaların insanların hayatını kurtardığını umuyorum diye konuşmuş. Aynı bölgede 26 Ekim'de 4.5.4 ve 5.9 büyüklüğünde iki depremin daha meydana geldiğinden bahsediliyor. Bu depremler can kaybına yol açmamış ancak büyük hasara neden olmuş. 24 Ağustos'ta yine e, amatrice ve e, Acumolli kentleri ya da Acumolli kentleri arasında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem 298 kişinin ölümüne neden olmuştu. 1980'den bu yana en büyük deprem olarak nitelendiriliyor 6.9'luk depremi. Bu sarsıntı İtalya'daki İtalya'da 1980'de yaşanan 6.9'luk depremden sonraki en büyük deprem olarak kayıtlara geçmiş. 1980'de Ripina depreminde yaklaşık 2900 kişi hayatını kaybetmiş. 2009'da meydana gelen aynı bölgedeki depremde ise 6.3 büyüklüğündeki Akulla depreminde ise 309 kişi hayatını kaybetmiş. Böyle bir durum söz konusuymuş İtalya'da. Ee, sellere de bakacak olursak e, Endonezya'da e, 200 evin seller tamamen sular altında kaldığından bahsediliyor. Bandung şehrinde aralıksız devam eden şiddetli yağış nedeniyle sel felaketi meydana gelmiş. Şehirdeki 3 ilçe, 3 ilçede su altında kalan 200 evin e, sular altında kalmasındaki yüksekliğin suların sularının yüksekliğini 2 metre bulduğu belirtiliyor. Bölgeye ulusal afet ajansı ekipleri sevk edilirken mahsur kalanlar kayıklarla güvenli bölgelere taşınmışlar. Sel nedeniyle mahsur kalan Rohandi isimli bir vatandaş da "Sel suları beklemediğimiz bir anda yükseldi. Evimizi terk etmek kolay olmuyor. Evde yaşlı bir babam var, iki bebeğim var. Onun için kurtarma ekiplerini beklemeyi tercih ediyorum. Yağmur sezonu nedeniyle sel rahat bile uyku bile uyuyamıyoruz." diye konuşmuş. Kimisi deprem için uyuyamıyor kimisi Sall için uyuyamıyor, uykular kaçıyor. Öte yandan şiddetli yağışlar ülkenin tamamında etkili olmaya devam ediyormuş. Gorontalo eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 16 bin kişi evlerinden tahliye edilmişler. Durum Endonezya Meteoroloji Kurumu yetkilileri tarafından yağmur sezonunun başlamasıyla yağışların daha da şiddetleneceği uyarısında uyarısında bulunarak daha da karamsar bir havaya çekilmiş. 600 ev geçen hafta da meydana gelen sel, sellerde 600 ev tamamen sular altında kalmıştı. Bir kişi hayatını kaybetmiş maddi 1.2 milyon dolar olduğu açıklanmıştı. Endonezya'nın orta cevabı eyaletinde Haziran ayında meydana gelen sellerde ve aynı zamanda heylanlarda 47 kişinin hayatını kaybettiği 14 kişinin de yaralandığını açıklayalım. Vatan Gazetesi'nin internet sitesinden aldığım haberdi bu. Bir diğer taraftan da e, Reuters'tan e, Dakota'daki yerlerin direnişini e, devam ettiğine dair haberler var. Kış vakti yaklaştıkları zaman ee, bu şeyde devam edeceklerine bu protesto gösterilerine de devam edecekleri söyleniyor en e, geçtiğimiz e, perşembe ve cuma günkü gösterilerde en az 142 kişinin gözaltına alındığından bahsediliyor polisin müdahalesi vardı elijoplu polislerin ee, bu protesto gösterilerinin ardından insanlar gözaltına alınmıştı ve dünyanın dört bir tarafından gelen yerlerden bahsediyoruz Kilenkaya'nın önderliğinde harekete geçmiş olan e, yerlerin Dakota'daki bu, bu ruh hattını engellemek için verdikleri mücadelede sürüyor. Bununla alakalı detayları zaten takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından son dakika haberimizin gelen detaylarını aktarmaya devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Gazetesi polis operasyonundan bahsediyorum. Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik sabah saatlerinde ev baskınları da yapılmış. Gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ve Güray Öz gözaltına alınan isimlerden gazetenin 13 yöneticisi hakkında da gözaltı kararı verilmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri Akın Atalay, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör'ün de evlerinde arama yapılıyormuş. Cumhuriyet Gazetesi İcra kurulu başkanı Akın Atalay'ın eşiyle birlikte evde olmadıkları ancak sabah saat 7 sıralarında eve giden polisin arama yapmaya başladığı öğrenilmiş. Bununla alakalı çeşitli detaylar var bunları konuşmaya Kısa bir ara verdikten sonra devam edeceğiz. Açık gaste. Dimitri dinliyoruz. Jonny Maron bugün doğum günü. 31 Ekim 1963'te Manchester'da doğmuştu. E, İngiliz gitar, e, keyboard ve harmonika çalan çok ünlü bir sanatçı, Aynı zamanda şarkıcı olarak da nitelendiriliyor. Ona da bu vesileyle ve Londra'ya şarkısında Londra'yla da aynı şekilde bu vesileyle bir günaydın deme fırsatı bulduk. Dimitri sen dinledik. Haberlerimize devam edelim. Çok iyi haberler yok. Son dakika haberleriyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon düzenleniyor. Demokrasi'ye darbe Cumhuriyet Gazetesi'ne uzandı diye verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde bu haber. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve yazar Güray Özü'nün evinin basıldığından bahsediliyor. Polis tarafından Sabuncu ve Öz altındaymış. Yazar Hikmet Çetin Kaya'nın evinde de arama yapılıyormuş. Kısa bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Eee... Bir diğer taraftan Selahattin bana ulaştırdı ama kaynağını söylemediği bir kağıt da var elinde T24'müş. teşekkürler Selahattin orada da bu durumdan bahsediliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu üyelerinin evlerinde arama yapıldığından aynı şekilde bahsetmiş Akın Atalay'ın eşiyle birlikte evde olmadıkları ancak sabah saat 7 sıralarında eve giden polisin arama yapmaya başladığı öğrenilmiş Akın Atalay'ın teslim olmayacağız başaracağız denilen bir tweeti var ee, Önceki günkü ve dünkü son tweetleri şunlar olmuştu diye yazıyor T24'ün internet sitesinde. Hiç kuşku yok, bitecek bu karanlık dönem, teslim olmayacağız, başaracağız, Cumhuriyet'in 90. yılı kutlu olsun, yaşasın Cumhuriyet demiş. Kabul etmiyorum, saygı duymuyorum, Buymuyorum demiş. Vakı seçimlerinin davalık olduğundan bahsediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin son dönemde vakıf seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Eski Cumhuriyet e, Vakfı Başkanı ve Turizm Bakanı Alev Coşkun'un şikayetleriyle davalık olan vakıf seçimleri Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığının devreye girmesine neden olmuştu. Cumhuriyet'in 4 tarihli baş yazısında adları verilmeyen ancak bir eski bakan ile bir milletvekili ifadesiyle işaret edilen eski Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ile CHP milletvekili ifadesi ifadesiyle işaret edilen Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ile e, İzmir milletvekili Mustafa Balbay'ın siyasi iktidarla aynı amaçta gazeteye karşı, karşı hareket ettikleri savunulmuştu. Başyazıda uzun yıllar bu gazetede yöneticilik yapmış, yöneticilik ve yazarlık yapmış olan birisinin biri eski bakan, diğeri hala milletvekili, iki eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesinin siyasi iktidarla aynı amaçta ve yolda birleşmelerini üzülerek izliyoruz ifadesi kullanılmıştı diye yazıyor T24'ün internet sitesinde. Hatırlatma böyle. Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Atın At Akın Atalay'da birileri olarak nitelendirdiği bazı isimlerin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayette bulunduğunu Twitter'dan duyurmuştu. Akın Atalay, birileri son çare olarak Beştepe'deki saraya gitmişler, Cumhuriyet'in yönetimine elinden alınması için son ümidimiz sizsiniz. Ne olur devreye girin ve Cumhuriyet'i bize verin demişlerdi. demişti diye hatırlatılıyordu. Yine bu internet sitesinde verilen haberde durum böyle. Pek iç açıcı değil. Gelen detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Ee, haberler devam ediliyor. Yani kanun hükmünde kararnamelerle beraber gelen ee, ...yeni havadisler de var. Bunlardan da bahsedelim biraz. Bir biz Türkçe'nin haberi bu. Ankara'da darbi girişiminden sorumlu, sorumlu tuttuğu... ...Feytullah Gülen'le bağlantısı olduğu... Şundan ...şüphe edilen en az 10 bin kamu görevlisi daha... ...iki yeni kanun hükmünde kararnameyle görevlerinden ihraç edilmişler efendim. Resmi gazetede geçtiğimiz akşam duyurulmuş bu durum... Ee, ve aralarında binlerce akademisyen, öğretmen ve sağlık görevlisinde olduğu 10.131 kişinin 675 sayılı kanun hükmünde kararnameyle ihraç, ettiği, ihraç edildiği duyurulmuş. Oval kapsamında getirilen 675 ve 676 sayılı bu yeni KK'larla 15 basın kuruluşu daha kapatılmış. Bu yeni düzenlemeler rektörlük seçimlerinin de kaldırılmasına ve üniversitelerin rektörlerin cumhurbaşkanı tarafından atanması gibi değişiklikler de getiriyormuş bugün. Güven güzel dereyle gerçekleştireceğimiz bir kayıt olacak. Size de yarın bunu dinletebilme fırsatı bulacağız bu konuyla alakalı. Onun da hemen duyurusunu şimdiden yapayım. Sağlık Bakanlığı yani rektör seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından artık atanarak olmasının Sağlık Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarda 2744, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2.219, Yüksek Öğretim Kurumlarında 1.267 kişi görevden başka bir hiçbir işleme gerek kalmaksızın tırnak içinde veriliyor bu çıkarılmış. Rektörleri cumhurbaşkanı atacakmış bu yeni kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemelerde üniversitelerdeki rektörlük seçimlerinde kaldırılacağı belirtiliyor. Devlet üniversitelerindeki rektörler bu kanun hükmünde kararname kapsamında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacakmış. Cumhurbaşkanı yok tarafından, tarafından önerilecek profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday tarafından rektörleri kendi seçecekmiş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Vakıf üniversitelerindeki rektörler de mütevelli yetinin YÖK'e teklif ve yükün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacakmış. 15 ajans, gazete ve derginin kapatıldığı, 15 daha kapatıldı. 15 ajansın 15 gazete medya kuruluşunun kapatıldığı diyelim. Eee'ndan bahsediliyor. Bunların arasında Dicle Haber Ajansı Diyanında bulunduğu toplam 15 ajans var, gazete ve de var. Dicle Haber Ajansı, Jin Haber Ajansı ve Özgür Gündem, Azadiye Velat, Yüksekova Haber, Batman Çağdaş, Cizra Postası, İdil Haber, Güney Ekspres, Prestij Haber, Urfa, Urfanitik, Kızıltepe'nin Sesi gazeteleriyle Tiroş Evrensel Kültür ve Kültür Dünyası dergileri kapatılan basın kuruluşları arasında yer alıyormuş. Son kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan basın kuruluşlarının temsilcileri ne diyor diye baktığınız zaman Reuters'ın aktardığına göre diye yazıyor haberin içerisinde. O halin başlamasından beri kapatılan medya kuruluşlarının sayısı bu son dalga ile 160'a yükselmiş. Resmi gazetede yer alan açıklama diye aktarılmış. Tırnak içinde kapatılan kuruluşlar ile bu kuruluşlara ait taşınırlar ve her türlü mal varlığı alacaklar ve haklar belge ve evrak hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak ifadesi dikkat çekmiş. Bu kanun hükmünde kararname ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 32, Yargıtay Başkanlığı'ndan 183, Sayıştay Başkanlığı'ndan da 69 kişi ihraç edilmiş. Açıklamada ikisi general, 9 pilotu toplam 39 askeri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 31, Afat'tan da 1 personelin ihraç edilenler listesinden çıkarıldığı ifadeleri de, ifadelerine de yer verilmiş. Şüpheli avukat görüşmeleri kısıtlanabilecekmiş FETÖ olarak da bilinen soruşturma kapsamında Fethullah Gülen ve destekçisi olduğundan şüphe edilen en az 37 bin insan tutuklandı ve 100 bin kamu görevlisi, savcı ve polis aynı zamanda yargı mesulunun da ihraç edildiği biliniyor diye yazmışlar. Ancak dün geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan kanun ekiminde kararnameler ile gözaltı ve tutukluk durumlarının tutukluluk durumlarında şüphelilerin avukatlarıyla görüşmesi de kısıtlanabilecekmiş. Bu konuyla alakalı çeşitli tepkiler de geliyor. Bunlardan bir tanesi de e, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yaptığı açıklama. Yaşanan hukuksuzluklarla ilgili kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen ülkede demokrasi olmaz başlıklı bir açıklama yapılmış. Açıklamada kanun hükmünde kararnameler ile tüm muhalif kesimlere yönelik bir sivil darbe sürecinin oluşturulduğu ifade edilmiş. Ve e, bir, bir Türkçe'de de ufak bir haber var. E, Orada çalışan insanların neler dediklerine yer vermişler. Aslında büyük bir haber bu özür dilerim. Önemli bir haber doğrusu. önemli doğrusu. Önemli sesler bunlar. Türkiye'de uzun süredir bu kadar olmaz dedirten şeyden sonra ajansımızın da kapatılması sürpriz olmadığı şeklinde yorumlamışlar. Bunlardan bir tanesi de JIN haber ajansı editörlerinden Fatma Koçak. Gelişmeleri bu şekilde yorumlamış. Akşam saatlerinde duyurulan 676 sayılı kararname ile Haber Ajansı'nın da içinde bulunduğu birçok e, medya organı. 15 basın kuruluşu kapatıldı diye yazıyor. 675 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle 38 kamu kuruluşundan 10.131 memur da biraz önce söylediğimiz gibi meslekten ihraç edilmiş. Kapatılan kuruluşlardan Jinha dünyanın ilk kadın haber ajansı, Azadeye Velat gazetesi de Türkiye'de günlük olarak çıkan tek Kürtçe gazete olarak biliniyor. Türkiye'nin birçok kentinde temsilcisi olan Jinha'nın 60'a yakın çalışanı varmış. Tüm ve tüm çalışanların da kadın olduğu söyleniyor haberin içerisinde. Cina Diyarbakır merkezindeki kapısına da kilit vurulmuş, mühürlenmiş. Cina'nın dünyanın aktif olarak faaliyet gösteren ilk haber ajansı olduğunu yineleyen ajansın editörlerinden Fatma Koçak, Cina'nın talihsizliği Türkiye'de Kürt kadınları tarafından kurulmuş olmasına bağlanmış, bağladık deniliyor. Bir biz Türkçe konuşmuş Koçak, İlkemiz ve yayın anlayışımız evrensel tüm kadınları kapsıyor ama iktidar açısından Kürt kadınları tarafından kurulmuş olması bile kapatılması için yeterli bir gerekçe demiş ve söyle, e, açıklamalarına devam etmiş. Zarok TV'nin kapatıldığına Türkiye'de gazetemizin kapatılmasına da şaşırmadık demiş. Aynı zamanda yaptığı, verdiği mülakatta. Azadiye Velat gazetesi editörü Murat de ilk Kürtçe çocuk televizyonu Zarok TV'nin kapatıldığı Türkiye'deki gazetelerin kapatılmış olmasına şaşırmadıklarını söyleyen isimmiş. Düzeltmeyi bu şekilde yapayım müsaadenizle. Ee, i̇nternet kesintileri de devam ediyor. Ondan da bahsetmek gerekiyor zannedersem. HDP, Diyarbakır, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gülten Kışanak ve Fıratanlı'nın gözaltına alınmasıyla beraber ardından dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı bu iki isim onu da söyleyelim. Türkiye'nin doğu illerinde başlatılan internet kesintileri nedeniyle kamu kurumları ve özel internet sağlayıcıları hakkında suç duyurusunda bulunulmuş bu iki haber birbirine bağlanmış dikenen internet sitesinde biz de oradan aktarıyoruz. HDP'nin yanı, yanı sıra eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın Demirtaş adına yapılan suç duyurularında bilgi Teknolojileri ve iletişim kurumu erişim sağlayıcıları birliği Türk Telekom, TürkSat Uydu Haberleşme, Vodafone Telekomünikasyon, Türkcell Süper Online, D-Smart, Türkcell İletişim Hizmetleri, Doping İnternet, Türknet İletişim Hizmetleri ve Dişi Türk İnternet şikayet edilmiş halkın bir, arası, bir araya gelmesini engellemek için deniliyor. E, 26 Ekim 2016 itibariyle özellikle gündüz saatlerinde Diyarbakır, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Erzincan, Mardin, Batman, Siirt, Van, Elazığ Tunceli, Gaziantep, Urfa, Kilis ve Adıyaman dahil birçok şehirde hem sabit hem de mobil hatlardan internet erişiminin kısıtlandığına dikkat çekmiş HDP. Bu kurumların haberleşmenin engellenmesi, ayrımcılık ve görevi kötüye kullanma suçları işlediğini belirtmiş. İnternet kesintilerinin kışanak ve anlının gözaltına alınmasının ardından başladığını söylemiş HDP yetkililer. Bununla halkın bir araya gelmesini engellemek amacıyla halkın kamu hizmetinden faydalanmasının engellenerek yapıldığını da Hatırlatmışlar böyle yorumlamışlar erişimin engellendiği bölgelerde nüfusun önemli bir kısmının Kürt olmasının internet kesintileri aracılığıyla ayrımcılık suçunu yol açtığını kaydetmiş HDP bahsi geçen kurumlar hakkında da kamu davası açılmasını istedmiş geçtiğimiz hafta sonu dört günü arada bırakmıştı beşinci günündeyiz yanlış hatırlamıyorsam yanlış hesaplamıyorsam Doğu illerinde 6 milyon vatandaşın etkilendiği internet kesintileri olarak nitelendiriliyor bu durum. Türkiye'nin %8'inin de kullanılan uygulanan kesintiler nedeniyle sadece bireysel kullanıcılar değil aynı zamanda banka ve iş yerleri de iş göremez hale gelmiş. Başbakan Nurman Kurtulmuş internet kesintisinin gözaltılarla alakalı olmadığını söylüyor. Kesintinin nedenine ilişkin net bir açıklamada yapılmadığı belirtilmiş Dike'nin haberinde. Hükümet şu zamana kadar kesintilere ilişkin tatmin atıcı bir başka açıklamada aynı şekilde yapmamış. Ve protesto gösterileri de var. Onlardan da hemen kısaca bahsedelim. Bir gün gazetesinin internet sitesinde, özür dilerim ilk önce Evrensel ile başlayalım. Evrensel'de HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da Fırat Hanlı ve Gülten Kışanak için düzenlenen eylemde konuştuğundan bahsediliyor ve birçok aynı zamanda partinin ileri geleni katılmışlar bu eyleme diğer yurttaşlarla beraber sabah erken saatlerde belediyeye çıkan bütün yollar polis tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatılmış eylemin düzenlendiği alanda polis tarafından ablukay alınmış belediye başkanları rehindir diye konuşmuş eylemde seslenen HDP Genel Başkanı Serahattin Demirtaş Türkiye'nin bütün adliyelerinde korkunun hakim olduğunu söyleyerek kendi istediği kararı vermeyen hakim ve savcıya Anında darbeci, terörist ilan edip içeri atabilirler. Dolayısıyla belediye iş başkanlarımız adil bir yargılanma sürecinin içerisinde değiller diye konuşmuş. Diktatör faşizan bir eylem el, elinde e, diktatör faşizan bir eylem içerisinde rehin diye de bir yorumda bulunmuş. Gün dayanışma günündür deniliyor. Tek kanalda döneme geçtik denilmiş. Bugün yapılanları Deryaptı şeklinde de bazı açıklamalar olmuş. Adalet Bakanı ile Silivri'ye gidelim diye de konuşmuş aynı zamanda. Adalet Bakanı varsa işkence ispatlayın diyor defalarca kendisine çağrı yaptık gel beraber bir cezaevine gidelim madem kendine güveniyorsun beraber Silivri cezaevine gidelim yanımızda İstanbul Başsavcısı olsun İstanbul Barası'ndan temsilciler olsun ayrım yapmadan hangi suçtan olursa olsun tutukları ziyaret edelim işkence varsa çıksa sen istifa et yoksa ben istifa edeyim çağrısında bulunmuş Diyarbakır'dan. Ee, Evrensel Gazetesi'nin geçtiği habere göre ee, Bir Gün Gazetesi'nin yayınladığı haberde de İstanbul'daki eylemlerden bahsediliyor. gene aynı konuyla alakalı gözaltına alınma ve ardından tutuklanma haberi de dün akşam gelmişti. Tekrar hatırlatalım bu konuyla alakalı protesto gösterileri yaşanmış Şişli işte Camii'nin önünde. Sokak sokak, ev ev işçinin, emekçinin davasını yaranan kardeşlerimizle birlikte tek vücut olacağız ve kazanacağız diye konuşmuş HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ. İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonunun destek verdiği açıklamada e, bunları söylemiş. Darbe halkın iradesine karşı yapıldı demiş. Figen Yüksekdağ eylemin ardından meclike uygunlu doğru olan gruba polis müdahale etmiş. Polis Protesto için sokağa çıkan gruba slogan sak atmayın uyarısında bulunmuş. Toma ve plastik mermilerle müdahale edilmiş. Grup daha sonra ara sokaklara kaçışmış. Polisin Mecliköy meydanındaki bekleyişi de bir süre sürmüş. Durum bu. Ee, i̇dam tartışmaları var. Bu konuyla alakalı olarak... E Belki onlardan da son yarım saat içerisinde bahsedebilmemiz mümkün olabilir ama gazetecilerle alakalı son bir haberden de bahsetmek gerekiyorsa hazır söylemişken gazetelerin kapat kapatıldığını, radyoların aynı zamanda internet sitelerine dengellenmeler de getirildiğini getirildiğini, kanun hükmünde karanamelerle yasaklandığından bahsetmişken T24 yazarı Hasan Cemal ve genel yayın yönetmeni Doğan Akın'ın da sürekli basın kartlarının iptal edildiği haberini verelim bu yarım saatin sonunda. Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden biri ikisinden bahsediyoruz. T24 yazarı Hasan Cemal ile T24'ün kurcusu ve genel yayın yönetmeni Doğan Akın sürekli basın kartlarının iptal edilmesi haberiyle Başbakanlık Basın ve Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bir e, kararla karşılaşmışlar. Herhangi bir bildirim yapılmamış bir gerekçe gösterilmemiş. Cemal Bakın'ın basın kartlarının basın kartı yönetmeliğinde değişiklik ile getirilen 3 yıllık genel geçerlik süresinin sonuna girilme başvurusu yapmama gibi bir gerekçeye de dayandırılmış olabileceği yorumları yapılıyormuş. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ancak bu değişikliğin üzerinden 3 yıl geçmedi. Ayrıca sürekli basın kartı adı üstünde süresizdir. Herhangi bir süre öngörmez diye konuşmuş. Yaklaşık 3,5 ay önce ilan edilen olağanüstü hal sürecinde aşamalı olarak yüzlerce basın karsını iptal edildiğinden bahsediliyor. Son olarak T24 yazarı ve bağımsız gazetecilik platformu P24'ün kurucusu Hasan Cemal'le T24'ün genel yayın yönetmeni Doğan Akın'ın da basın kartlarının iptal edildiği bu meseleyle ortaya çıkmış. Başbakanlık e, resmi sitesinde Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Ge Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde sorgulama bölümündeki kişisel bilgileri girildiğinde iptal edilmiş kartlar arasında yer alıyormuş bu iki ismin kartları de başka herhangi bir açıklamada bulunmuyormuş. T24 Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda karar için neden tebligat yapılmadığını ve gerekçe olarak ne olduğunu sorarak bilgi talep etmiş ancak yanıt alamamış. Bundan bahsediliyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı açıklama var biraz önce anlattım size. Kurum bu pek iç açıcı gibi durunmuyor. Detaylarından bahsedeceğiz. İdam tartışmaları var. Aynı zamanda dünya üzerindeki çatışmalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nden İstanbul'daki çalışanlarına konsolosluğunu, baş başkonsolosluğunun personeline Türkiye'yi terk edin çağrıları var. Bunlarla devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir ara vereceğiz ve Ali Bilge ile Türkiye'nin gündemini yorumlamaya çalışacağız. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Erbey Merhaba Merhaba Can yalnızız bugün evet, Erbey yok Evet Güne de inanılmaz şeylerle başladık zaten evet, pek iç açıcı değil olduğu mi? söylenemez Evet biz biz biraz detaylarını verebildik internet sitelerinden toplayabildiğimiz kadarıyla Bekliyoruz neler olup bittiğini anlatmak için Evet ee, şimdi bu son iki gün içerisinde yani bu cumhuriyet için e, yıl dönümü münasibetiyle e, yapılan etkinlikler, e, iktidarın yaklaşım, Cumhuriyet'in kutlama biçimine yaklaşımı, arka hemen a, aynı gün çıkan zammiyetinde kararnamelerle zaten e, bir e, üst Platoya yani otoriter e, o halli yönetimin o hal ve KHK'lara dayanan e, yönetim anlayışının bir üst platoya çıktığına tanık olduk. Evet efendim. E, ve dolayısıyla yani gittikçe e, çemberin daraldığı demokrasi açısından hiçe vardığı bir e, noktada duruyoruz şu anda. Evet. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin e, basılması ve yazarlarının, yöneticilerinin e, gözaltına alınması e, zaten buna e, bıçağın nasıl bir kemiye dayandığını göstergesi. Öyle bir ölçüdür. 12 Eylül'de de Cumhuriyet Gazetesi e, bir kriterdi. Bana o günleri e, anımsattı. Yani Cumhuriyet'te kapatıldıktan sonra her şey e, diye başlayan cümlelere tanık olmuştuk o dönemde. Bugün Cumhuriyet Gazetesi e, zaten çok sınırlı bir mecra var bugün. Erdoğan ve hükümetine iktidarına muhalefet edebilen, eleştirebilen o çok sınırlı bir mecra içerisinde e, muhalif e, basın e, onun hangi noktaya geldiğini göstermek Önemli. E, Türkiye'de bugün e, zaten hiç demokrasiden e, yani az demokrasiden hiç demokrasiye e, doğru bir gidişat yaşandı. E, bu rejim Fiilenin değiştiğini zaten e, değiştirmek isteyen kişi tarafından da e, açıklanan, altı çizilen bir unsur. Ama artan bu otoriterlik e, sebeplerini baktığımızda bu diktatörlüğe doğru giden ki bir taraftan da e, 3 Kasım 2002'nin dönümü geliyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi e, 2 Kasım'da ya da 3 Kasım 2002'de iktidara geldi. E, yüzden 34 oyla. 14 yıldır iktidardı ve evet. bu iktidara geliş öyküsünde de 28 Şubat mağduriyetinden başlayarak bir e, rata izlendi. Yani mağduriyetten diktatörlüğe bir 14 yıl var. Hı hı. E, bunun büyük bir bölümünde açık radyoda programcı olarak e, bulunan bir kişi olarak, kişiyim. Ve bütün bu süreçleri e, elimizden geldiği olarak gazetecilik Anlayışımızda değerlendirmeye çalıştık. Evet yani e, Türkiye son 5 yıldır inanılmaz bir gerginlik artarak yaşıyor ve işte de otoriter bir rejim e, içine girdi. Demokrasinin kırıntılarından e, söz edebiliyoruz ancak. Çember daralıyor, can çekişen bir demokrasi var. Ayrıca bir cumhuriyet anlayışında da değişikliğe gidiliyor. Bu 29 Ekim'de bunu ıı, ilişkin ıı, tavırları görebiliyoruz. Şimdi ülkenizde ıı, yeni çıkan kanun da kararname. yani bu sertleşme ne oluyor? Şu i̇şte seçilmiş insanlar ıı, dün kışanak ve anlı ıı, ve eski milletteki yakat tutuklandı. Evet. E, ardından e, işte e, bütün rektör atamaları bağlandı ki şeye baktım. Hani zaman zaman gündeme gitiyorum Erdoğan'ın öykündüğü bir anayasa var. Azerbaycan anayasası. Hı hı. Yani Azerbaycan anayasasında e, rektör yok Cumhurbaşkanı. Hı hı, yok muymuş orada? Yok. Hı. Baktım ona. E, yani biliyorsun Azerbaycan anayasasında yargı Cumhurbaşkanı'nın teminatı altındadır diyor. Evet. Şu, e, o Türkiye'de yani geçen haftalarda rektörler saraya zaten baktığında bütünüyle var olan kurumlar ve kuvvetler tek bir merkezde toplandı. Hele 15 Temmuz'dan ve olağanüstü hal düzenlemeleri ile birlikte bir Kuvvetler Birliği rejimi fiilen kurulmuş oldu. Ama buna rağmen işte başkanlık meselesi gündeme getiriliyor. Bu otoriterlik dozunun artışını bu faşist uygulamaların artışını nedenlerine baktığımızda e, yani inanılmaz başarısızlıkları da görüyorsunuz yanlışlıkların içerisinde gittikçe batıldığını görüyorsunuz bunlardan bir tanesi zaten hep konuşuyoruz yani Türkiye sınırlarında Suriye ve Irak Ortadoğu politikasında e, yani bütün dünyanın gözü önünde bir batağın içerisine doğru sapmış durumda. Ve e, bu batak e, gittikçe kendini çekiyor. Ve burada e, uyguladığı e, uygulamak istediği bir siyasa e, dünya güçleri dengesinde de kabul görmüyor. Hı. Yani e, bir itilmiş, kakılmış ülke muamelesi çekiyor. Yani e, geçen haftalarda da bunu konuştuk. E, hükümsüz bir tıklayı e, Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede e, bütün güç dengelerini zorlayarak bastıkça batıyor. Zaten buradaki siyasa, yaz, siyasa demek bile pek mümkün değil. Çünkü hem cehalet hem e, saldırganlık işte mesela geçenlerde işaret ediliyordu e, tel, -afer, e, Şiiler, e, tel Afer de Türkmenlere Şiiler baskı yapacak. Halbuki orada Tel de nüfus Türkmen Şii zaten. Şii Hı. Türkmenler yaşıyor orada. Bunun gibi Irak ve Suriye pozisinde battıkça ki orada e, temel hedefte PYD yani Kürtler üzerinden meseleye düşmanlık yapıldıkça içeride de duruma değişiyor. Yani pozisyonu, durumu gittikçe batağa doğru giden Türkiye içeride e, kendi Kürt vatandaşlarına, Kürt siyasi hayatını ortadan kaldırmaya çalışıyor. 6 <gülüyor> milyon seçilmiş insanları göm gömmeye çalışıyor. Ve e, Kuvvetler Birliği'ni düzenlediği e, kararnanlık ve kararnamenle artıyor. İçerideki bu faşist o, otoriter rejimin dozun artmasının temel unsurlarından biri dışarıdaki itibarsızlık, özellikle e, sınırlarındaki e, pozisyonu yani işte Musul e, Rakka vesaire bu, bu pozisyonu dünyada hiçbir ülke Türkiye'ye inanmıyor kolay kolay yani Ay ittifaklarını bozduğu bozudu, ittifak kuramıyor muazzam bir başarısızlık var aynı saat diliminde olduğumuz ülkelerde inanmıyorlar mı aynı saat diliminde olduğumuz ülkelerden kastın ne <gülüyor> Uganda Suudi Arabistan Yok yani, su var mıydı? Yani kendine hmm. su derebistanlar da biz zaman zaman şu anda zaten bir telekom krizi de yaşanıyor onlarla. Hmm. Yani ona ayrıca giriyoruz. Ee, Bakıyoruz yani biz burada bir batak yaşıyoruz. Ve bu batak içeride zaten fiilen düzeyini değiştirdiğini söyleyen Erdoğan'ın daha da şeyini, baskıyı artırmasını Cumhuriyet Gazetesi'ne baskının yapılmasına kadar uzanak. Direktörleri atayabilmek, evet. avukatların yani şu insan haklarına aykırı bir kararname var. Yani... Ali, Ali Bey uzlaşı çağrıları da var ama onu da gözden kaçırmayalım lütfen. Ee, Başbakan Binali Yıldırım idam cezasının geri getirilmesi evet. konusunda evet, Adalet mean. ve Kalkınma Partisi'nin tek başına hareket edemeyeceğini uzlaşmanın şart olduğunu söylemiş. Bir uzlaşı çağrısı da var bir diğer taraftan evet, baktığınızda. Yani, yani idamda uzlaşma çağrısı var. Nitekim o da al başkanlığı ver idamı bir denkleme dönüşmüş durumda. Evet. Yani burada iki varsız bir Türkiye, Ortadoğu politikası, dünya politikaları açısından baktığınızda içeride Kürtlere ve kendi vatandaşlarına karşı sertleştiriyor. İçeride sertliği artıracak unsurlardan biri şimdi 15 Temmuz'dan bu yana iş harazesinden çıktı. Şimdi ortada Yüzbinlerce binlerce mal insan var. Bunların çarpan etkisiyle milyona ulaştığını söyleyebiliyoruz. Bir toplumsal huzursuzluk var. Yani Hem de muhafazakar dünya içerisinde bir toplumsal. Daha cunt ortaya çıkarılmış değil. Yani şu kişiler ama on binler yüz binlere ifade eden rakamlarla bir şey yaşanıyor. Kopuş yaşanıyor. Evet. Dünya da bunu görüyor. Diyor ki ya sen ne yapıyorsun? Yani bir cüntanı ortaya çıkar yani. Bu hani demokrasiden uzaklaşma e, hamlesiydi darbe. Ama sen daha da demokrasiden uzaklaştın. Dolayısıyla burada da bir iş şirazesinden çıktığı için e, dünyada yine inandırıcılığını kaybediyor. Bakın işte Gülen'i ver diyor, vermiyor. E, Gülen'i e, ver diye 84 klasör dosya gönderiyorlar. Türkçe göndermişler falan. Yani e, Teci bir orda da bulanıklık var. E, bir ekonomik kriz. Yani kur yanardağ gibidir yani. Böyle e, uyur, bir sessizlik olur. Bazen püskürtür, etna ve e, zaman zaman görürsünüz. Hikarlı işte, da haberleri çıkar. Bu seferki e, şeyler zaten e, bir ekonomik problemin ne hat safhada olduğunu gösteriyor. Son sadece birkaç ay içerisindeki kur artışları e, ve ekonomideki Rakamsal göstergeler e, Önümüzdeki dönemde Hak da bir toplumsal huzursuzluğu Artıracak e, Duruma işaret ediyor Hı. Yani işte Bildiğimiz ekonomideki Büyüme oranı düşük e, istihdam rakamları Hiç açısız değil i̇şte, e, Buna karşın döviz gelirleriniz Ve büyüme performansının Dayandığı e, Hususlar problemli. Problemli bir ekonomik şeyde yapı var. Bu da e, göğüslenmesi gereken bir şey. Bu da otoriterlikte faşizmle gözüküyor denilebilecek e, duruma işaret ediyor. E, barış siyaseti diye bir çözüm süreci yaptınız. Onu bozdunuz. E, ve savaşı çıkarttınız. İşte, gözümüzün önünde, sınırlarımızın içinde bir savaş devam ediyor. Ve bu da e, bu Türkiye toplumunun önemli bir nüfusunu, e, o, to, yükümünü oluşturan e, Kürtlerle muazzam bir kopuş yaşıyorsunuz. Şimdi kışanak, anlı, seçilmişlere, el koyma, tutuklama, zulm, zaten e, Sur'dan e, Şırna'ya kadar uzanan e, yerleşim bölgelerinde yaşadıklığınız belli. Ve birlikte yaşayabilme e, sürecini ortadan kaldırdınız. Kürtlerin e, adeta Kürt nüfusunun yaşadığı bölgelerde e, toplumsal tamamen bir kalkışa e, yol açabilecek e, uygulamalar E Bunu da karşılamak için e, bir e, baskı dozajını, e, rejimi e, faşiz anlaştırmaya ihtiyacımız e, oluyor. E, şimdi demin de söyledim yani yaşadıklarımız 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ e, ve darbe meselesi olmaktan e, çıkıyor ve dünyada bundan da kimse sen Cunda'yı ortaya çıkaramamışsın. E, bütün dünyaya diyorsun ki işte bana benim eski ortak e, bana darbe yaptı. E, bu konuda gerçekten e, inandırıcılığını önemli ölçüde e, yitirmiş bir iktidar var. Bu da artırıyor. E, ABD'de bir dava görülüyor. Zaraf davası evet. ee, Zaraf davası da, e, Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ismi geçiyor yani ailesinin ismi geçiyor Ve e, Şunu farklayayım biz oraya e, Zaraf davasında Cumhurbaşkanı bize ilgileniyor e, Şimdi bu Dava önümüzdeki günlerde Görülmeye başlandığında Ve bir takım e, e, Hususlar ortaya çıktığında bunu göğüslemek için de içeride baskı rejimine ihtiyacınız var. Yani anlatmak istediğim Suriye-Irak politikasından zarraf davasına kadar Türkiye e, battıkça batıyor. ve Bu ancak batan e, şeyi örtmek için baskı rejimine ihtiyacınız vardır. Evet. Başka türlü izah edilmesin. Demokrasi, demokratik süreçlerde e, ayakta kalmanız pek mümkün değil. Ama baskıyla işte bu rejimi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama bu Türkiye'nin dünyadan Türkiye dünyanın neresinde sorusunu hep soruyoruz ve dünyadan muazzam bir kopuşunu da beraberinde getiriyor. Yani son kanun ve kararnamelerle bu ülkede e, demokrasinin e, nefesini, yani idam da zaten önemli bir ee, şey, e, husus, Muhtemelen bu, bu tempo idamı da e, ciddi bir şekilde gündemine alınıp getirilmesini sağlayabilir. Ülkenin yazarları e, muhalif, e, farklı cephelerden muhalif tüm sesler susturuluyor. <Gülüyor> ee, ve e, yani Bugün mesela Hasan Cemal'in... E, Basın kartı. Yok, yargılaması da var ayrıca. Yargılaması da var, evet. Evet, yani bu her şey olabilir. Sabaha güne umaray'ın bir şeyle, akart davası, işte o da Kılıçdaroğlu'nun sözünü kullanmıştı evet. hatırlarsak. Evet. Şimdi böyle bir manzarayı umumiye içerisinde tekiştirilen bir otoriterlik, diktatörlük ve kuvvetler birliği dinleyen bir yapı yani ortodoks bir başkanlık e, tartışması gerçekten e, yani adam gibi bir başkanlık tartışması e, yapılmıyor ki yani başbakan Türkiye'nin ne demiş e, bölünmesini engelleyecek tek şey başkanlık rejimidir evet, başbakan, yani bunun başbakanın e, yani iler tutar bir yanı e, yok yani bu konuda e, dünya literatürü ve Türkiye'deki çalışmalar muazzam bir külliyet oluşturacak e, bilgilerle durdu. Evet, Bu konu aynı zamanda başkanlık sistemini istemeyen insanları bölücü niteliğine de götürebilecek bir yolu da açıyor galiba. Evet evet evet yani zaten muhalif Erdoğan'a ters e, şey söylediğim an bölücü kapsamı içerisine girebilirsin. E, bunun da sayısız örnekleri var. Yani tek sesli bir diktatörlüğün içine girmiş eşiğindeyiz. Ve maalesef bu başkanlık tartışmasında MHP liderinin gösterdiği performansla bunun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani bak evet. fiilen bu zaten rejim kurulmuş durumda. Evet. Doğru mu? Fiilen bir rejim kurulmuş. Ama bunu neden bir şeye getirmek istiyor? Çünkü bu rejimi anayasal biz değişikliği bağladımbet durursun o zaman e, işte şey değişir yani istersen e, ülkenin temel anlayışlarında kendini koyarsın Türkmen başı gibi yaparsın yani e, onlar asabsa paraya resmini koyması için bir sebep en yani mümkün yani şey değiştirebilirsin yani... bayrağı kendi resmini koyabilirsin Paraya, paraya fotoğraf, resim konulabilir ama şöyle bir açıklama da var. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç'tan. İstanbul'un finans merkezi olması isteniyorsa belli başlı uluslararası finans merkezlerinin işlem saatleriyle senkronize olması gerektiğini, bankacılıkta evet. swap sözleşmelerini, borsada ise seans saatlerinin sıkıntıya gireceğini söylüyor. Aynı zamanda yapılan diğer açıklamalarda da öğleden önceki yapılmış olan işlemlerin ve çalışmanın da bir yandan diğer ülkelerle eş zamanlı yürütülemeyeceği için Boşu boşuna olabileceğine dair de uyarılar da, gelini, uyarılar da geliyor. Hangi ülkelerle eş zamanlı olacak? Türkiye hangi ülkelerle aynı dilimde diye soracak olursanız tekrar edin size. Yayının başında söylemiştim. Irak, Etiyopya, Tanzanya, Madagaskar, Kuvvet, Batı Rusya, Yemen, Somali, Sudan, Cibuti, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Kenya, Uganda ve Katar'la aynı zaman dilimi içerisindeymişiz efendim. Borsalarımız senkronize bir şekilde eşit. Zaten şey buralarda da borsa yok da. Yok mu? Ülkeler, yani... Urak'ta ne borsası olsun hmm. Allah aşkına. Şimdi yani yıkıldım. <gülüyor> yani, bu, bu, yani olsa da <gülüyor> e, neyse e, şimdi şurada burada önemli bir husus şu. Bu takvim meselesi ve saat meselesi önemli. Yani evet. bir, modernleşme projesi olarak meseleye bakıldı. Yani 1973'ten evet. bu yana her yıl yapılıyormuş. Yok yok. 1923 ben, sonra Türkiye, ha ben saatlerden bahsediyorum. E, yani evet. o zaman da e, saat sistemi takvim sistemi e, Greenwich'e göre ayarlandık. Yani He. dünya kapitalist ülkelerinin benimsediği bir e, şey şey yaptık. Bugün Çin mesela de kullanıyor, değil mi? Yani iki ayrı takvim üzerinden kendi dış dünyasından. Türkiye'de bunlar e, fantezi değil artık gündeme e, gelebilir. Yani kendi saat dilimini kendi saat ayarlarını ayları e, isimlerini bile değiştirebilir bunu diktatörler değiştirdi biliyorsun yine o Türkmen başında oldu galiba evet, evet. E, ayları değiştirdi e, bayrağın ismi kendi ismini değiştirdi e, Dolayısıyla e, yani gittikçe e, Sultanizm deniyor ya buna yani e, buna doğru bir şey söz konusu e, Tabii ki büyük bir ateş yani e, Yanına yaklaşılıyor benzinle. Bizim gibi ülkeler e, hep homojen yapıda ülkeler değil. Yani, Ni, niçin yaklaşılıyor efendim büyük bir ateşe elinde benzinle? Yani genel olarak bir amaç mı? Mangal mı yapılacak mı? mı? Herhangi bir amaç var mı? Neden böyle bir şey yapılıyor? <gülüyor> Şimdi e, deminden beri saydığım sorunları görüşlemek baskı rejimi olmasını gerektirir. Evet efendim bunun altını çizelim yani şu anda bu baskı rejimi battıkça batan bir e, uygulamalar bütününün sonucu olarak dozunu artırıyor e, göğüslemek e, demokratik kurallarla e, göğüslemek göğüsleyemeyeceği ve iktidarda ayrıldığı an inanılmaz kayanın altından çıkacak e, durumları e, düşünüyor. Yani hukukun karşısında ve seç, seçmen karşısında hesap verebilme e, endişesi baskı rejimini artırır. E, gelelim bu işte bölünme meselesine. Şimdi yapılan bütün çalışmalar yani e, homojen ve heterojen Türkiye bir heterojen toplum. Türkiye'de işte 20 milyon Kürt vatandaşı var. Ne bileyim, 15 milyon Alevi yani Herkes Sünni değil bu ülkede. Herkes Türk de değil. Evet efendim. Dolayısıyla ayrıca Aleviler içerisinde Kürt Alevisi, Türk Alevisi var. Aleviliği bir Müslümanlık mezhebi olarak görünen var. Ayrı bir din gibi görünen var. Hani yıllar boyunca Hristiyanları Hristiyan dinine mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Yahudi Türkiye Cumhuriyeti vatan dinine mensup vatandaşları ziyadesiyle azaltıldı. Ee, ama bu ülkede bu, bu nüfus halen var. Dolayısıyla Türkiye e, ayrıca yani üst kimlik olarak e, Türkiye olmayı kabul etmiş ama altında kültürel pozisyonu, gürcüsü var, çerkezi var, abazı var. E, bu insanlar da e, bu ülkenin vatandaşları. öyle baktığımızda heterojen bir nüfusa sahibiz biz. E, hem etnik e, kimlik olarak, dini kimlik olarak Şimdi bu heterojenliği başkanlık sistemleri heterojen toplumlarda uymayan sistemler. Hele yani bir de başkanlık sistemleri var kuvvetler ayrılığına dayanıyor. Burada Türk tipi yani Erdoğan tipi başkanlık rejimi bir hanedana dayalı bir rejim olarak karşımıza çıkıyor. Yani sultanlık haline geliyor. Dolayısıyla hem toplumda bir sizin böyle 100 yıldır devam eden bir savaşınız var Kürtlerle. E, e dışladığınız e, hayatın içerisinde alebiler var ilkenizde ve bunların e, farklı kimliklerde ve farklı din, dini gruplar içerisinde yoğunlaştığını görüyorsunuz. Dolayısıyla homojen olmayan e, nüfuslarda zaten yapılan akademik bilimsel araştırmalar ee, parlamenter sistemin temsil kabiliyeti çok e, güçlü olduğu için ve bunlar temsil edilebildiği için parlamenter sistemin e, heterojen yapıdaki nüfuslarda ve kültürlerde en değerli rejim olduğunu ortaya koyuyor. Aksine başkanlık sistemi bir tek kişi ve etrafı ile yönetiliyorsunuz. Yani kazanan bir yer oluyor ve temsil yok. Dolayısıyla bölünmeyi daha da artırıcı, savaşı, şeyi daha da derinleştirici bir şey başkanlık. Hele hele yani dediğim gibi başka e, kuvvetler e, birliğini e, düğümlemişsiniz Beştepe'deki sarayda ve buna bir anayasal şeyle herhalde e, on yıllarca sürecek bir rejimi e, ki bakın Türkiye'de önemli bir çelişkilerden ne oldu biliyor musun? Oldu Bu Petro hikayesi var ya yani evet. şimdi tamam... Bir Cunt, Cunt ayı biliyor muyuz? Biz hala bilmiyoruz, 4 ay oldu. Ee, bunun Kim arkasındaki bunu, siyasi isimlerden mi bahsediyoruz? Evet, yani bu iş nasıl kurgulandı? İşte nasıl yapıldı? Kimler ittifak içerisinde? Bulunmuş, evet. bu, bulunmuş akşam gazetesi yaklaşık 31 Ekim kaç? 2,5 ay mı oluyor? Temmuz, Ağustos, Eylül, Hı. Ekim 2,5 ay sonra darbenin şifresini manşetten duyurmuş. Kemal'i tanıyor musun olmuş? FETÖ kalkışmasından iki gün önce sat ve sas komandoları hainlerini evde toplayan altı imam darbe talimatını iletmiş. Kemal'i tanıyor musun diyen herkese talimat edilmesini itaat edilmesini özür dilerim. İsteyen imamlar şimdi kayıpmış. Şifre buymuş. Kemal'i tanıyor musun? Ya işte sonuçta bizim ihtiyacımız bu darbe girişiminin aydınlanması. Dünyanın da ihtiyacı. Yani açık bir şekilde ortaya konması. Evet. Bunun içerisinde işte Şunlar şunlar yer aldı ve başarısızlığı şundan dolayı işte ben geçmişteki bütün darbe girişimlerine e, belli ölçülerde içine girmiş, e, öz, e, öğrenmeye çalışmış bir işte Vardır bu da, e, gruplar. Ta bilmem e, Mustafa Kemal döneminden, İttihatler Hakkı'dan bu yana e, onlarca grubun darbe girişimi, darbesi vs. Bunu ortaya koyulması gerekiyor açık bir şekilde. Şimdi bu konulayınca e, demin de söyledim, yeni bir e, toplumda bir e, Farklılık şey çıktı. O da muhafazakar dünyada. Şimdi bu FETÖ diye anılan kesin pusun içerisinde kimine göre bir buçuk milyon çarpan etkisiyle etkilenen mağduriyetten kimine göre bilmiyor. Bu insanlar bir yeni e, farklılığı geliyorlar artık. Çünkü mağdur insan düşman olur. Ve bunların büyük bir bölümü işte polisten, e, adliyeden ve silahlı kuvvetler içerisinden tasfiye edilenler. Bunun da durdurak bilmiyor. Siz junta'yı çıkaramıyorsunuz ama yüz yakın insanı e, işten atıyorsunuz, içeri tıkıyorsunuz, görevine son veriyorsunuz, malına el koyuyorsunuz, dükkanını... Yani muazzam bir mağduriyet alanı var. Ve bu mağduriyet alanı bir kesinlik ifade etmeden yapılan bir şey. Yani yargılama, iddia makamı, yani şu anda... Bazı iddianameler hazırlanıyor ufak tefek gördüğümüz kadarıyla. Bunun olmaması da yeni bir, o heterojen toplumda yeni bir e, çelişkili kesim de yaratmış durumda. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu da muhabbatakar dünya içerisinde var. Yani e, bu da yani ortaya çıkaramamak, net bir şekilde ortaya koyamamak işte iade etmiyor Birleşik Devletler. Yani Birleşik Devletler onun üstüne ne yapıyor? Bütün aileleri de dönün Türkiye'den diyor. Türkiye'nin haline bakar mısın? Evet. Yani kor Diplomatik diyor ki bu ülkede sadece görevli personeli yaratacak, yer alacak? Aileler yer almayacak. Vatandaşlarına gitme o diyor. Neden? Sen seçilmiş 6 milyon insanın temsilcilerini, partinin temsilcilerini hapse atarsan ve bu otoriter faşist sejimi gittikçe dozunu artırırsan Burada çıkacak karışıklıklar nedeniyle insanlar durmak istemeyeceklerdir. Kendi vatandaşları durmak istemiyor, gidiyor. Büyük o diplomatik aileleri mi duracak? Bütün bunları sıraladığımızda işlerin iyiye gitmemesi içeride ve dışarıda ve demokratik esaslar çerçevesi içerisinde bir murakabe yapılamaması, İktidar siyasal şey Ve bu 15 Temmuz darbesi Gittikçe e, dozu artan Bir faşist uygulama dizisiyle Karşı karşıya kalıyoruz e, Yani Gittik çember daralıyor Demokrasi güçleri açısından Demokratlar açısından bu anlamda Yayın yapan kuruluşlar ve e, Gazeteciler açısından e, yani, Evet durum bu. Pek aydınlık durmuyor anladığımız kadarıyla. Aylar bir hep böyle devam ediyor. Bunun evet. bununla birlikte yani işte e, çıkış yolu e, vesaire bu konuda maalesef e, Türkiye'de demokrasi güçleri ve muhalefet özellikle ana muhalefet e, treni çok e, kaçırmıştır. E, Haziran seçim 2015 seçimlerinden bu yana yani tarihin tarihsel hataların birbirine eklendiği bir durum oldu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, gargı eylemini, Haziran seçimlerini yenilgiye dönüştürdü. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de e, ve demokrasi mücadelesinin kitlesel kitlelere ulaşmaktan aynı zamanda e, meydan ve e, sokaklardan e, geçtiğini e, görmezden geldi. Evet. E, derin bir e, sessizlik içerisinde yer aldı ve yeni kapı ruhunun peşine takıldı. Yani ne ruhsa kapının ruhu mu ondan sonra ve de geldiğimiz noktada en temel şey o Kürt paranoyasıyla Kürtlerden koptu ana muhalefet. Kürtlerden kopan bir ana muhalefet varsa Kürtlerle de sorunluysa bu ülke Kürt meselesi varsa etkin topsal muhalefet stratejisi geliştirmeniz mümkün değil. Evet. Ee, bu Kürt paranoyası demokrasi cephesinin e, kurulmasını engelledi ve e, Cumhuriyet Halk Partisi bugün e, yani geçmiş olsun diyelim Bülent Terzioğlu'na da işte önüne evet. mermi atılan e, aynı zamanda işte e, gözdağı verilen yarın Cumhuriyet Gazetesi'nde yapılan baskının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmayacağını garantisi yoktur. Evet efendim. O yüzden e, Aklıma şey geldi, biliyor musun? Nedir? Ee, Cumhuriyet Sabahlin Cumhuriyetin baskınlık şeyini görünce e, tam 80 darbesinden sonraydı ki ayda evet. Kasım ayı olması muhtemel. Ee, darbe sonrası. Darbe sonrasıydı. Hı. O gün ben gözaltına almıştım o 80 Hı. Kasımında ve. E, Bugünkü Ankara, darbede bombalanan Ankara Emniyeti'ndeydim. Ondan sonra e, içeride bir yeni insan zaten mezbah gibi bir e, durum vardı. Onun Eylül'ün e, uygulamalarının yapıldığı dönem. İnsanlar, era, ben o gün sabah e, Cumhuriyet Gazetesi'nin kapatılmıştı o gün. Hı hı. E, ve de gözaltı süresi de 3 aya çıkmıştı. Ee, dışarıdan birisi geldiğinde e, ücretlerde sorarlar dışarıda ne oluyor insanların beklentisi de hep şeydi yani e, demokratik haklar geniş, yani Kızılay'da gösteri var mı diye soran e, zaten yaşlarımız 20 yaşlarındaki insanlardık hepimiz 19-20 e, söyleyemedim Cumhuriyet gazetesinin kapatıldığını ve 3 ay bu gözaltıçısının çıktığını o aklıma geldi bir an yani 36 yılda ee, geldiğimiz nokta bu. Ee, baştan daha geriye de düşmüş durumdayız. Onun için ee, daha farklı çareler üzerinden e, yürümesi gerekiyor e, evet. bu, bu durumun. Yoksa bu iş e, gelinen nokta bu. yani. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin e, baskına uğradığı yazarlarının yöneticilerin gözaltmalıydığı bir gün yaşıyoruz. 12 Eylül'de de o sanıyorum hatırladığım kadarıyla ilk kapatılmaydı Cumhuriyet'in. Ondan sonra açıldı, kapandı. Ee, i̇şte baskı rejimleri böyle rejimler. Ee, o nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin yani bana göre zaten e, muazzam bir e, e, yanlışlıklar zincire uyguladılar. E, e, demokrasi mücadelesi e, anlayışı kıtlığı ve sorunlar bugünkü noktaya getirmiştir Türkiye'yi. Haziran seçimlerinden bugüne baktığımızda e, böyle gerçekten zihniyetinin arkeolojisi çok önemli olacak bir şey var. Arkeolojide bir çalışma alanı var. Düşünme ve zihin yani e, biçimlerini yani, yani bilissel arkeoloji de deniyor buna. E, bu açıdan bu e, önemli bir inceleme alanı olacak diye Bunu, Bunun bir örneğini Star Gazesi bugün logosunun hemen sağ tarafında verdiği fotoğrafla göstermiş. Düşünüşler arkeolojiye çok net ve somut bir örnek olarak göründü benim gözümde. Diriliş Ertuğrul Gazi Diriliş Ertuğrul dizisinin İbn-i Sina rolünü oynayan Osman Soykut'un demetchlerine yer vermişler. Direkt logon hemen yanında böyle yaşlı sakallı, başında böyle şeyleri olan bezler olan bir kişi olarak Resmedilmiş. Diyor ki Osman Soykut, Türkiye kendi içinde birlik olmalı ki bölgeye ve dünyaya da bir birlik aşılayabilsin. Galiba burada. Evet. Yani zaten e, bu, bu dönemin tümden arke, zihin arkeolojisi, arkeolojileri arkeolojileri bu döneme baktığında Bunu hatırlayacaktır. Bunu hatırlayacaktır. Yani. Çok sağ olun Ali Bey. E, hadi Can, kolay gelsin sana. Çok teşekkürler. Şöyle, ee, önümüzdeki İyiyim hafta yani. Ömer Madra muhtemelen burada olacaktır. Orada kaldığımız evet. yerden. Biz de biz biz devam onu Fransa'yı soruruz. Artık. Evet evet. <gülüyor> Karşılaştırma yapmasını isteriz. Arada <gülüyor> o kavga ederini Evet efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere hoşça Ali Bilge ile Ekonomi Politik Çıkkası. Çıkkası. Oh mother, I can feel the soul falling over my head. Bed, Oh well, enough said. I know it's over Still I claim I don't know where else I can go above. Oh mother I can feel The sorrow Falling over My head See the sea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 She loves you And I know it's over Still I claim I don't know where else I can go Over, over, over, over Over, over I know it's over And it never really began But in my heart It was so spoke to me and said If you're so funny Then why are you on your own tonight? And if you're so clever Then why are you on your own tonight? you're so very entertaining Why are you on your own tonight? If you're so very good looking Why do you sleep alone tonight? Tonight is just like any other night That's why you're on your own tonight With your triumphs and your charms Over each other's arms It's so easy so laugh, so easy to hate Take strength to be gentle and kind Over, over, over, over, over. It's so easy to life so easy to hate It takes good to be gentle and kind Over, over Love is natural and real But not for human Love, not tonight, my love. Love is natural and real, but not for such a you and I, my love, oh mother. It's over adlı parçayı dinliyoruz Smith'ten. John, John Inmar'ın doğum gününü kutluyoruz Bugün 31 Ekim 1963'te Manchester'da Doğmuştu grubun üyelerinden John Inmar Evet devam ediyoruz Kaldığımız yerlerden son dakika Haberlerini de aynı şekilde aktarmaya Devam ediyoruz ee, Son durum şu ee, Cumhuriyet gazetesinde operasyon düzenlendi Bir polis operasyonu ...ve gözaltılar var. Bunun detayları gelmeye başlıyor. Sabahın erken saatlerinde 7 gibi başlayan bir operasyon olduğu söyleniyor. Tekrardan hatırlatmak gerekirse T24'ten aktarayım ben de. Cumhuriyeti Operasyon... ...genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu gözaltında 13 yazar ve yönetici için gözaltı kararı deniliyor... Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik olan sabah saatlerinde operasyon bugün gazetelerin internetlerine düşmüş durumda. Gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu İstanbul'da okur temsilcisi Güray Öz Ankara'da gözaltına alındı. Gazetenin yazar ve 13 yöneticisi hakkında daha gözaltı kararı bulunduğu bildiriliyormuş. Aydan Engin de evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınmış İstanbul e Cumhuriyet Başsavcılığında verilen gözaltı kararı galiba e, nöbetçi suç ceza hakimliğince alınan suç delillerine ilişkin arama ve el koyma kararı uyarınca Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri Akın Atalay, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör'ün evlerinde evlerinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadele şubesi ekiplerince arama yapıldığı haberlerin detay, detayları var haberin içerisinde. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Anıtalay'ın eşiyle birlikte yurt dışında olduğu ancak sabah saat 7 sıralarında İstanbul'daki evine giden polisin arama yaptığına başlanıldı. Aramaya başladığı öğrenilmiş. Ee, yaklaşık 40 yıl boyunca yazdığı yazılar ve kitaplar nedeniyle Fethullah Gülen Cemalettin'in en çok dava açtığı isimlerin başında gelen gazetenin yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Çetin Kaya'nın evinde de arama yapılıyormuş. Cumhuriyet, e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin olarak FETÖ'nün ve PKK terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarından soruşturma başlatılmıştır açıklaması yapmış. Tekrar ediyorum. FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla beraber örgüt adına faaliyette bulunmak suçlarından soruşturma başlatılmıştır açıklaması var. Sabah gazetesi 13 isim hakkında Gözaltı kararı verildiğini duyurarak dosyadaki toplam sayının 15 olduğunu Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'in yaşlı olması sebebiyle sadece evinde arama ve yurt dışında bulunan eski genel yayın yönetmeni Yazar Can Dündar hakkında da yakalama kararı çıkartıldığını belirtmiş. Akın Atalay'ın önceki tweetlerinden bahsediliyor. Ee, cumhuriyet 29 Ekim sebebiyle attığı tweetlerden bahsediliyor. Kabul etmiyorum, saygı duymuyorum, uymuyorum. Cumhuriyetin 90. kutlu olsun yaşasın Cumhuriyet. Hiç kuşku yok, bitecek bu karanlık dönem, teslim olmayacağız şeklinde attığı tweetler varmış. Gelen detaylar bu şekilde şimdilik aktarmaya devam edeceğiz. Eğer daha fazla e, detay gelirse bu konuyla alakalı olarak... Ee, vakıf seçimlerinin e, mahkemelik olduğu gibi bir detaydan bahsediliyor ama şimdi onun detaylarına ilk yarım saatte değindiğimiz için tekrar değinmenin bir faydası yok gibi bir yeri yok gibi duruyor. Gazetelere bakmadan önce gazetelerde neler olup bittiğine bakmadan önce dünya üzerindeki çatışmalar ve... E, Patlamalardan da bahsedebiliriz ama ondan da önce e, Docevelli'nin Erdoğan 2 nokta üst üste millet isterse idamı onaylarım haberini verebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara yüksek hızlı tren açılışında yaptığı konuşmada idam cezasını onay vereceğini söylemiş. Erdoğan millet bunu istiyorsa biz de getiririz biz de yerine getiririz demiş atılan sloganlara cevap ben söylemiş bunu niye benim ülkemi karıştırıyorlar benim vatandaşımın verdiği vergileriyle alçak kansızlar ortaya çıkıyor işte bundan dolayı onlar alçak ve kansız idam yakın merak etmeyin yakın inşallah hükümetimizin parlama, hükümetimiz parlamentoyu bunu getirecek ben inanıyorum ki parlamentodan da bu geçer bu da geçer bana da geldiği zaman ben de onaylarım egemenlik milletin olduğuna göre mesele bitmiştir vatandaşın ne dediği Milletimin de vatanın e, ne dediği değil milletimin ne dediği önemlidir diye de konuşmuş. İdam cezası ile ilgili açıklamaları Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden de paylaşılmış. Şehit gazi ve yakınları atama töreninde de benzer açıklamalarda bulunmuş olduğu hatırlatılıyordu o çevrelerin internet sitesinde Cumhurbaşkanı'nın. Benim vatandaşım haklı olarak idam istiyor. İdam diyor bunun kararını parlamento verir. Ha Böyle bir karar gelirse ben oraya Bazı Avrupalılar diyor ki neden idam diyorsunuz. Ben de onlara egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorum. Bizim ülkemizde demokrasi, bizim ülkemiz demokrasiyle yönetilir. Milletin kararından üstün bir karar yoktur. Dünyanın büyük çoğunluğunda idam hala var. Geçenlerde Amerika'da 19 yıl önce tutuklanan birisi infaz edildi. Bize kalkıp akıl verenler o aklı kendilerine saklasınlar demişti diye hatırlatılıyor. Erdoğan'ın son konuşmasında gündemdeki gelişmelere dair açıklamalar da yapmış. Türkiye'nin tek başına sorunların üstesinden gelebilecek güçte olduğunu söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'de sıkıntımız mı var? Bunun kaynağını, kaynağında kendimiz çözeceğiz. Irak'ta sıkıntımız mı var? El atıp hal yoluna bakacağız diye de konuşmuş Doğu Çevre'lerin haberine göre. Batılılardan bahsedecek olursak bu konuda alakalı olarak açıklama yapmış. Avrupa Konseyi'nin sözcüsü Daniel Holtgen'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya değinebiliriz. O da BBC Türkçe'den verilmiş. İdam cezasını uygulamak Avrupa Konseyi üyeliğiyle bağdaşmaz demiş Holtgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Ankara Cumartesi günü yaptığı konuşmada yakın yakın merak etmeyin inanıyorum ki idam teklifi meclisten geçecek ben de onaylayacağım demişti diye hatırlatılıyor ee, açıklama. Avrupa Konseyi'nin açıklaması aynı gün yürürlüğe girdiği duyurulan iki kanun hükmündeki kararname ile on binden fazla kamu çalışanını ihraç edildiği ve on beş basın kuruluşunun da kapatıldığı duyurusunun ertesi günü gelmiş Darbe girişiminin ardından düzenlenen mitinglerde kalabalıklardan idam isteriz cezaratları geldiğinde yineleyen Erdoğan. Bu ay bir başka mitingde şimdi idam istiyorlar bu haklı bir taleptir diye seslenmişti diye bir diğer hatırlatma yapılmış. Ve batın ne derdisi desin beni ilgilendirmiyor ben milletime bakarım bunun kararını parlamento verir benim milletin parlamentoya çağrısını yapıyor idam diyor diye de yanıt vermiş. Avru Av Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz de. Avrupa Konseyi'nin uyarısını yineleyerek bu adamın Avrupa Birliği'ne açılan kapıyı sertçe kapatmak kapamak manasına geleceğini söylemiş. Avrupa, Avusturya haber ajansına konuşan Kors, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Dünya çapında yürürlükten kaldırılması gereken idam acımasızlık ve insanlık dışı bir cezalandırma şeklidir demiş ve ölüm cezasının Avrupa değerlerine açıkça ters olduğunu söylemiş. Türkiye Avrupa Birliği ile yapılan müzakere çerçevesince Gerekli görülen reformlar kapsamında 2004 yılında idam cezasını anayasadan tamamen çıkarmıştı. 1984'ten beri de fiilen uygulanan bir ceza değildi idam. İdam cezası 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından tekrar gündeme gelmişti. Çeşitli olaylarda zaten gündeme geliyor. Tecavüz ve istismar gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişiminden günler sonra CNN'e verdiği röportajda da idam cezasının geri getirilmesi konusunda ben cumhurbaşkanı olarak parlamentodan çıkacak böyle bir kanarı, kararı onaylarım demişti. Bunun e, hatırlatması yapılıyor. İyi haberse şu, Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamasında idam cezasının geri getirilmesi konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına hareket edemeyeceğini belirterek uzlaşmanın şart olduğunu söylemiş idam konusunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasının yakında geri geleceğine dair açıklamalarını değerlendiren Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği bir şey var. Halkın talebi karşısında durulmaz. Dolayısıyla idam toplumsal bir talep olduğu, idamın toplumsal bir talep olduğu biliniyor. 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber ama unutmayalım ki idamı AK Parti tek başına kaldırma imkanı yok. Dolayısıyla partilerle bir uzlaşma sure, suretiyle ancak olabilecek bir durum diye de bir açıklama yapmış." Başbakan Yıldırım idam cezasının getirilmesine ilişkin partilerle bir uzlaşı çabanız olacak mı sorusuna da gayet tabii karşılığını vermiş yüksek e, hızlı tren açılışında konuşan Cumhurbaşkanı katılımcıların idam idam idam diye tezahürat yapmalarının ardından yakın yakın merak etmeyin şeklinde ifadelerini kullanmıştı o da aynı şekilde Sputnik'ten hatırlatılıyor Doğçevelle'den BBC Türkçe'den ve Sputnik'ten verdiğimiz 3 ayrı ülkenin haber ajansındaki durum görülen şey bu bununla alakalı olarak gelen haberler var. Bir diğer haberse bir saldırı haberiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a Aydın'da yemek yediği restoranda silahlı bir saldırıya uğraması gibi bir durum söz konusu oldu. Geçtiğimiz hafta oldukça trajik ve korku duyulacak bir haber olarak da nitelendirebilmek mümkün galiba bu haberi. BBC Türkçe'den aktarayım onu da. Aydın'da Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili dünden bugüne CHP'li parlamenter sergisine katılan Tezcan, etkinliğin ardından akşam saatlerinde Aydın İl Başkanlığı binasının üst katında bulunan bir restorana gitmiş. Bir başka masada oturan bir kişi Tezcan'a bir el ateş etmiş. Kurşun ayağı, kurşunun ayağına isabet ettiği Tezcan yaralanırken restoranda büyük bir panik yaşanmış. Saldırgan arkadaşıyla birlikte restorandan koşarak uzaklaşmış. da ambulansta Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış sağlık durumunun iyi olduğu nitelendiriliyor evet. ve e, Kılıçdaroğlu'nda kendisini e, ziyaret ettiği de aynı şekilde belirtiliyor bu haberler içerisinde bu saldırıyı gerçekleştiren kişi de tutuklanmıştı onu da belirtelim e, kelepçeler devletimin e, bu kelepçeler şeref madalyam şeklinde yaptığı bir açıklama da var kelepçeler devletimin verdiği şeref madalyasıdır demiş bu saldırıyı gerçekleştiren kişi Alparslan Sargın Kuşadası ilçesinde yakalanmış ve güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis de Sargın'ı kaçtıktan sonra yakalamak için çalışma başlatmış ve Kuşadası'nda yakalamış. Saldırı neden yaptığını sorusuna Sargın, bu kelepçeler devletimin bana verdiği şeref madalyasıdır şeklinde bir, açık, bir cevap vermiş. Belki gönül sözü de yapabiliriz bunu. Ee, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama var. Başbakan Binali Yıldırım aradı. Geçmiş olsun dileklerini aktardı. Kişisel bir husumet olmadığı Sayın Tezcan'ın CHP'li olduğu için hedef gösterildiği anlaşılıyor. Bu olay CHP yönelik provokasyonların arttığını gösteren gelişmelerden biridir demiş. Daha önce de bana kurşun atmışlardı. Niye yapılıyor? Herhalde özel bir çatışma alanı yaratılmak isteniyor demiş Kılıçdaroğlu. Saldırganın şehitlerimiz var siz burada ahkam kesiyorsunuz diye bağırdı iddia ediliyor. Size de geldi mi bu bilgi sorusuna da? İktidarda CHP mi var şehitler konusunda bizden şikayet edecek? Kendisini kendisi de demiş. Üstelik karşılığını vermiş. Kılıçdaroğlu yaşanan doğrudan doğruya tahrikli yorumunda yapmış. Durum bu. Bu vahim saldırının ardından gelen haberlerde aynı şekilde bu yorumlanmış Kılıçdaroğlu tarafından. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul'daki başkonsolosluk personeli ailelerine Türkiye'den ayrılması yönünde karar verdiğine dair de haberler geliyor. Evrensel'in internet sitesine yer alan bir haber bu. ABD vatandaşlarına Türkiye'deki aynı zamanda artan terör tehdidine karşı uyarmış e, Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Ekim'de alınan karar doğrultusunda İstanbul Başkonsolosluk'ta çalışan personeli ailelerinde ülkeden tahliye edileceği belirtilmiş. Bakanlıktan yapılan açıklamada kararın sadece İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu personel ailelerini kapsadığı ve Türkiye'deki diğer iller, diğer bölgeler, diğer diplomatik görevleri içermediği de kaydedilmiş. İyi haber olarak da, haberin iyi tarafı olarak da bunu görebilirsiniz. Bakanlığın Türkiye'deki durumu gözlemeye devam edeceği belirtilirken pazartesi gününü yayınlanan seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğu da ifade edilmiş durum bu. Çalışmalar da devam ediyor. Son olarak da ondan bahsedelim. Suriye'nin Halep ilindeki muhalif gruplar kent merkezindeki rejim kuşatmasını kırmak için haftalardır hazırlandıkları büyük operasyona başlamışlar. Muhalifler kentin batısından bomba yüklü araçlar, grad ve fil füzelerini kullanarak şiddetli bir saldırı gerçekleştirmiş. Savaşçıların Alasat bölgesinde kontrolü sağladığı ve El-Sura mahallesine girdiği bildiriliyordu dün gelen haberlere göre. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Örgütü de muhaliflerin bombardımanında en az 15 sivilin yaşamını yitirdiği ve 100 kişinin yaralandığını duyurmuş. Alandan alınan bilgilere göre muhaliflerle Esad rejimine bağlı güçler arasında çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyormuş. Bu şiddetli saldırıların ardından Rus ordusu, Devlet Rus ordusu Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Halep kentine hava saldırılarını sürdürme talebinde bulunmuş. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada Putin bu teklifi reddettiği kaydedilmiş. İlginç bir şekilde. Rusya Dışişleri Bakanı Sercey Lavrov yaptığı konuşmasında da ne Rusya ne de Suriye Halep ve çevresinde hava ve uzay kuvvetlerini kullanmayalı 10 gün oldu. Uçaklarımız Halep'in ön cephesinde 10 kilometreden fazla yaklaşmıyor şeklinde konuşmuş. Kremlin basın sözcüsü Dmitry Peskov da İnsani Mola'nın Washington yönetimine ılımlı muhalifleri Halep'in doğusundaki el Kaide bağlantı militanlardan ayırmak üzere verdiği teminatı olanak sağlamak için zaman tanıyacağını kaydetmiş. Peskov bununla birlikte Putin'in insani koridorların Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgenin dışında oluşturulması ve muhaliflerin ile sivillerin kente terk etmesi için açık tutulması istediğini ifade etmiş. Ama sosyal medya üzerinden yapılan e, yorumlar, gelen bilgiler e, pek de fazla bu kuşatmadan açılan koridorlardan insanların bölgeyi terk etmediğine dair. Musul'dan bahsedecek olursak Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin Irak ve Suriye konusundaki basın sözcüsü Matthew Saltmarsh'ın DAEŞ'ten kaçan, IŞİD'ten kaçan siviller için Musul'un kuzeyinde barınak kapasitesinin arttırıldığını söylediği açıklaması var. Saltmarsh, Musul operasyonu başlamasından bu yana 2761 aileye mensup 16.566 insanın yerlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtmiş. Musul'un güneyindeki Şura ve doğusundaki Başika'dan dünden bu yana 327 aileye mensup yaklaşık 2000 kişi yerlerinden edildi diye de konuşmuş. Suriye'nin kuzey doğusuna inşa ettikleri Al-Hol kampın mevcut şartlarda 15.000 insan ev sahipliği yapabileceğini anlatmış Saltmarsh ve Kamp tamamen hazır hale gelinceye 50 bin kişiyi barındırabileceğini söylemiş. Yeni bir kent gibi sanki. Sözcü Saltmarsh söz konusu kampa e, sivillerin bilinmeyen çöl yollarından 15 gün yürüyerek ancak ulaşabildiklerini ve halen kampta 956 Iraklı'nın bulunduğunu da sözlerine eklemiş. Bir diğer Anadolu Ajansı haberiyle de bu dünya turunu, kanlı dünya turunu sonlandıralım. Yemen'de ee, HDG ile husiler arasında çıkan çatışmalarda sivil yerleşimleri düzenlenen saldırılarda daha doğrusu e, siviller hayatını kaybetmeye devam ediyormuş. Bir çocuk 13 kişinin öldüğü 5 çocuğun da yaralandığı haberi var Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde yönetime bağlı HDG'den yapılan açıklamada Thais kentinde taraflar arasında çıkan çatışmada 7'si husilerden 5'i HDG'den 12 kişinin öldüğü belirtilmiş <gülüyor> özür dilerim. Yeler kaynaklardan da Husilerin Tayız'ın batısındaki Birpaşa semtindeki, e, semtinde yerleşim yerlerini düzenlediği saldırılarda bir çocuğun yaşamını yitirdiği beş çocuğun da yaralandığı aktarılıyor. Durum bu. Ateşkesten Yemen'de de bahsediliyordu ama şu anda pek bir e, ateşkeslik durum yok gibi duruyor. Bu hafta içerisindeki haberleri de aynı şekilde e, hem dünyadan hem de Türkiye'den aktarmaya devam edeceğiz. Açık gazetenin geri kalanında. Sonuna geldik programımızın. Bugün Ömer Madra yoktu. Bir hafta boyunca Selahattin ve ben olacağız stüdyoda. Aynı zamanda arka planda bizi destekleyen Emre Gümüşer'in de katkısını unutmayalım. Bugün The Smiths'le e, devam ettik. Son parçamızı da The Smiths'le çalalım. The Smits'ten çalalım. Smith'in e, Smiths'in e, Meet His Murder albümünden I Want The One I Can't Have adlı parçasını dinleyerek de haftanın ilk, ilk Açık Gazetesi'nde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, önümüzdeki günlerde aynı şekilde Açık Gazete devam etmek ümidiyle hepinize günaydın. Günaydın. On the day that İzlediğiniz